يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تصالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقولوا الله وقولوا قولا سليدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أستقل حديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم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 صلوا على رسولنا محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.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 وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الذي لا يضر ما أسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرف عين وأسلح لشأن كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إن أعوذ من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والدلاع الدين وغلبة الرجال اللهم انت عدودي وانت نصير بك أجول وبك أسول وبك أقاتل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اكفينهم بما شئت اللهم إنا نعوذ بك من الأربع من المن لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفسنا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين اللهم زدنا علم اللهم فقهنا في الدين آمين صدق رسول الله ونتق حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تبع ما ألفينا عليه، ما ألفينا عليه أبنا ولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا. يا تدون ومثل الذين كنثروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء او نداء ثم بكمن عمي فام يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فَمَنِ اطَّرَّ غَيْرَ نَازِعٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِسْنَ عَلَيْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ صدق الله العظيم وبلّغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا شاهدين شاكرين بقلب سليم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cümlemize anlama, anlatma, yaşama ve yaşatma kabiliyetini nasip ve miyesser eylesin. Allah-u azim Şan, hakkı hak olarak tanıtırıp hakat tabi olmayı, batılı batılı olarak tanıtırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve miyesser eylesin. Bugün, Kur'an-ı Azim-i Şan'da, Bakara suresinin 170. ayetinden ve 176. ayete kadar bu e, konuyu işleyeceğiz inşallah. E, ondan sonra bir dahaki dersimizde rahman, eğer ömrümüz varsa o güne yaşayacaksak o gün nasip olacaksa inşallah olur. olur. O gün işte 176'dan sonra 177 ayet-i kerimede başlayacağız. Evet, şimdi güzel not tut. Bak, soracağım. Soracağım, hemen cevabını alacağım. Tamam mı? Ve ize ne zaman قِيْلَ denildiğinde kim kime lehum onlara onlara denildiğinde ne denildiğinde اِتَّبِعُوا uyun kime ma enzele indirdiğine kimden indirdiğine Allahu Allah'ın indirdiğine in tabi olun. Kalu <gülüyor> derler ki bel hayır net tabiğu biz uyarız neye mael feyna bulunduğumuz şeye neye bulunduğumuz aleyhi üzerinde bulunduğumuz şeye yani gördüğümüz şeye neyi gördüysek ona tabi olacağız kimden Abena atalarımızı, aynıki bugünkü insanlar aynısını söylemiyor mu? Biz atalarda bunu gördük, dedelerde bunu gördük, amcalar da bunu gördük. İşte atalarımız, dedelerimiz eğer biz yaptıklarımız iyi kötü olsaydı, onlar yapmazlardı derler ya. Abena, evvel o kane ya idiseler, <gülüyor> ney abao kim idiseler? Abaohum onların ataları, onların ataların idise, ne idise? La ye'akilune akletmeyen şeyen bir şey Ya bir şey akletmedikleri halde de mi böyle olur? Hadi diyelim ki Efendim e, Akli selim sahibi ataları Efendim Kur'an'a, dine, imana, kitaba Tabi ise tamam ona hiçbir bir sıkıntı yok Ya diyor akletmeyen işte ortam dini dediğimiz mesela Ortam dinine tabi olan atalara Efendim bunlara mı Efendim uyuyacaksınız Ve la Onu bilin diyor ve doğru yolda olmayanlar, onlar doğru yolda değillerdir. Onlar akıl etmedikleri halde doğru yolda da değillerdir. Yani şimdi Cenab-ı Mevla onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman hayır biz atalarımızı üzerinde bulunduğumuz, üzerinde neyin üzerine bulduysak bulduğumuz şey uyarız derler ya hataları bir şey akletmeyen ve doğru yolda olmayanlar de mi aynısını yapacaksınız yani i̇bn Abbas'tan rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitaptan Yahudileri İslam'a çağırmış onları hak yola teşvik ve Müslüman olmadıkları takdirde başlarına gelecek Allah'ın azabı ve cezalandırmasında sakındırmıştı. sakındırmıştı içlerinde Rafi İbni Harice ile Malik İbni Af senin davet ettiğinin aksine biz ancak babalarımızı üzerinde bulduğumuz dine tabi oluruz. Onlar senden daha bilgili ve senden daha hayırlıydılar dediler. İşte onların bu sözleri üzerine onlara Allah'ın indirdiğine uyun ayetini indireceğine bak. <gülüyor> Demek ki bize de işte diyelim ki biz mesela böyle bir durumla karşılaştığımız takdirde bakın işte efendim biz atalarımızda şunu gördük. Dedelerimizde şunu gördük. Biz de deriz ki Allah'ın indirdiğine uyun. Kitaba uyun, Kur'an'a uyun. Evet ki onların bu sözü üzerine bu ayet-i kerime indirdi. Ve meselu misali kimin misali ellezine keferu inkar edenlerin misali kemesali haline benzer ki hangi hale ellezine yanık haykran kimsenin Bima o şeyle yani bir şeyle La o duymayanlara Yani duymayan o, Onun misali ona benzer ki Duymayanlara haykırıyor e, Duymayan kişine sen haykırsan ne olur haykırmasan ne olur La o İlla başka Duaen çağrışından Ve nidaen bağrıştan Yani onları çağırma Bağırma ve çağırmadan başka Duyuramazsınız ancak bağırır çağırırsınız Çünkü sağırdır duymaz Summun Niye? sunnun sağırdırlar. Daha ve bukmun, bukmun dilsizdirler. Umyun kördürler. Fehum, bundan dolayı onlar la yaakiluna akletmezler. Çünkü sen duymayan bir kulağa duyurmaya çalışırsan o kula kördür, sağırdır, efendim akletmez. Evet. İnkar edenlerin misali Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri o güzel misal veriyor. İnkar edenlerin misali bağırış çağrışından başka bir şey duymayanlara haykıran kimsenin haline benzer diyor Allahu Teala. Barışın çağırsın ama bir şey duymaz. Sardırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı da onlar akletmezler. O halde Cenab-ı Hak hemen sesliyor. Ya yuhellezîn amenu Ey iman edenler kulû yiyin Neden yiyin? min min'at tayyibati temiz şeylerden hangi temiz şeylerden ma razaqnakum sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerin yani temizdeki helal şey temizdeki gaye helal şey sizi rızıklandırdığımız ve şükredin kime lillahi Allah'a in kuntum iyahu yalnız ona ta'budune ibadet ediyorsanız bakın Cenab-ı Mevla çok güzel bir şekilde bizi uyarıyor. Hemen ardında Ey iman edenler sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden giyin ve Allah'a şükredin. Yalnız ona ibadet ediyorsanız, eğer yalnız ona ibadet ediyorsanız bunu yapın. Heh. Yemek yemenin hükümleri. Bir şey yemenin hükümleri. Bu hüküm nasıl olur? Bir nefsini ölümden kurtarmak için yemek farsır. Nefsini ölümden kurtarmak için mesela e, haram olan bir şey yemek farzdır. Mesela işte örneğin murdar meyte. Gelecek şimdi o ayet. Yani bu yemek yemenin hükmü buradan çıkar. Nefsini ölümden kurtarmak için bu bunu yemeği yemek farzdır. Daha zafiyet gibi zararları kendisinde gidermek için yemek vaciptir. Zafiyet gibi, insan aşkı gidermesi gibi. Misafirin utanmaması için ona arkadaşlık yapıp yemek yemek menduptur. Bu sayılanların haricinde yemek ise mübahtır. Bakın, dört tane yemeğin hükmü çıktı ortaya. Bir, ölümden kurtarmak için nefsini ölecek bir ölüme durum geldiği zaman, yani öyle açlıkla karşı karşıya kaldığı zaman, Muhammed Şamil kalemle oynayacağına söylediklerimi not al. Tamam mı? Bak kalemle oynuyorsun. Ondan sonra diyorsun ki dede yetiştiremiyorum. Yemek yemenin hükmü birincisi nefsini ölümden kurtarmak için yemek yemek farzdır. İki, zafiyet gibi zararları kendisine gidermek için yemek vaciptir. Mesela zafiyet gibi nasıl o adam çalışacak yemek yemesi gerekiyor. Efendim ee, mesela acıktığı zaman yemek yemesi gerekiyor. Bu tür zamanlarda da vaciptir. Misafirin utanmaması için ona arkadaşlık yapmak yapıp yemek yemek için de menduptur. Yani sevaptır. Bu sayılanların haricinde yemek ise mübahtır. Yani ister yer ister yemez. Mübah yani ister e, işte hani e, helal olan bir şeydir. İster yer ister yemez. Evet. İnneme şüphesiz ancak harreme haram kıldığı Neyi haram kıldı? Aleyküm size. Neyi haram kıldı? El te ölüyü. Allah ölüyü size haram kıldı. Yani leşi. Veddemme. Veddemme. Kanı. Kanı da haram kıldı. Daha neyi kıldı? Ve lehme etini. Neyin etini? El hınzire. Domuzun etini. Domuzun etinde size haram kıldı. Bakın. Meyte ölü. Dem, kan, ve lehmel hınzir Domuz eti Ve uhille Kesilenleri bihi adına Ligayri Başkası Allah'ı Allah'tan başkası adına Kesilenler de haramdır İşte mesela bazen mesela bizim e, Doğu yörelerinde adam götürüyor Bir mezarın başına Falan adam için diyor bir kurman kes Ya Allah için kurman keseceksin Falan adama değil Allah'ın adına Allah için kes Sevab, sevabını ona bağışla. O, o olabilir ama şahıs adına kurban kesilmez yani. Kesilen kurban Allah için. Ve bir de yani Allah'tan başkası adına kesildiği zaman buna, bunun da etiği helal değil, haramdır. Femen her kim. Şimdi bu durum karşısında. femenet et Her kim bu durum karşısında mecbur kalırsa. Yani bu haram olan şeyleri yemeye mecbur kalırsa. Hangi haram? Meyte ölüyü dem kadını kanı lahmel hınzir domuz etini yemek mecburiyetinde kalırsa gayre bağın zulmetmediği yani kimseye taşkınlık yapmadığı ve adin ve aşırı gitmediği takdirde yani yiyecek ama işte hayatını kurtaracak kadar mesela ölüm tehlikesini yaşıyor ölüm tehlikesinde hayatını kurtaracak kadar yerse bunda da bir sakınca yok ve adin Aşırı gitmediği takdirde isme bir günah yoktur. Bunu yaparken herhangi bir günah yoktur. Yani o haram olan şeylerden, o haram etlerden leş, kan, domuz eti yani böylesi bir durum karşısında mecbur kaldığı takdirde bunları yemede herhangi bir günah yoktur. Aleyhi kime? Onun üzerine. Mesela dağın başında adam kaldı açlıkta baktı leş var orada Ölmüş bir hayvan eti e bunun Haramdır bunu yemesi Fakat o açlık tehlikesiyle Ölümle karşı karşıya kaldığı takdirde Ne yapacak? Onu yiyecek İnne şüphesiz Allah'a Allah Gafurun gafurdur rahimun rahimdir Yani siz bunları yaparken Mutlaka Allah affedici ve bağışlayıcıdır Nasıl? Mübah Mübah olur Evet mübah olur yani. Mesela isterse yer isterse yemez yani. Mesela yani birincisi işte diyelim ki zaruri durumda, hayat tehlikededir. Bu farzdır. Efendim işte e, ikincisi zafiyet gibi mesela işte zararları def etmek durumunda bu vaciptir. Misafir için efendim menduptur. bunlar dışında ise mübahtır ister yer ister yemez yani. İster yer ister yemez. Evet. Şüphesiz size al, ancak ölüyü, kanı, domuz etini Allah'tan başkası adına kesilenleri Allah ne yaptı? Haram kıldı. Her kim mecbur kalırsa zulmetmediği ve aşırı gitmediği takdirde ona bir günah yoktur. Şüphesiz Allah gafur, ayıpları gizleyendir, rahim bağışlayandır. Evet. Allah size ancak ölü, leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar gibi domuz pis şeyleri haram kıldı. Burada Allah'tan başkası adına kesilenlerden maksat Allah'ın adı değil de Lat ve Uzza gibi putların adı zikredilerek kesilen hayvanlardır. Mesela şimdi adam diyelim ki işte hani Bismillahi Allah-u diyeceğine Bismillat, Bismil-Uzza. Mesela veya işte herhangi insanlar diyelim ki kendine bir tapınak haline getirdi, onun ismi. Bu tür isimle anıldığı, ta, anılıp da kesildiği takdirde o hayvanın eti haramdır, yilmez. Evet. Evet. Buyur. Ha, hiçbir şey, şey, yani şey, şey, şey söylemesem. Ee, o zaman şey yapan kişinin Belki un unuttuysa diyelim Bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah'ın adını efendim e Anarak yer Yani orada bilinmediği takdirde Böyle durum olur Bilindiği zaman e sakınmak gerekir Evet İnsa muhakkak ki, eldine yektümona, o kimseler ki, neyi? kim o kimseler? Yektümona gizleyip, neyi gizleyip? Ma bir şeyi yani, bir şey gizleyip. Ne? O şey ne? Emzere indirdiği Allah'a Allahu, Allahu Allah'ın yani Allah'ın indirdiğinden bir şeyi gizleyen. Neden? Minel kitabi kitabından, Kur'an'dan Kur'an'dan Allah'ın indirdiği bir şeyi gizleyen ve ne satın alanlar var ya, onu işte menfaat karşılığında işte ayet satıp efendim işte onu kendine ticaret meta haline getiren bihi ona karşı semenen bir değer, bir para, bir efendim işte kar hangi bir efendim değer, galilen az bir değere satanlar var ya işte onlar var ya Onların o Efendim kitabı satıp da Kur'an'ı satıp da onun içindekilerini Gizleyip onun madde ve Menfaata karşı satın Aldığı takdirde Yekulune yedikleri Fibotunihim karınlarında Yemiş oldukları illa ancak Ancak Nare ancak yani başka değildir yani mesela yapma o yediklerinden başkası değildir neyi nara ateş yani o efendim Allah'ın kitabındaki inen o ayetleri gizleyip de onu az bir pahaya menfaate satanlar var ya diyor onları yedikleri şeyler o kazanç özünden ötürü kazandıkları kazancı yedikleri ancak ateşten başka bir şey değildir diyor. Wala yukallimuhum Vela yekallimhum konuşmayacak onlarla. Kim? Allahu Allah. Allah onlarla konuşmayacak. Ne zaman? Yeume gününde hangi gün? Kıyamet. Kıyamet gününde. Kıyamet gününde, gününde Allah'ın kitabını satanları Allah onlarla konuşmayacak. Vela yuzekkihum onları temize çıkarmayacak. Wa onlar için vardır azabun bir azap, elimun elim bir azap vardır acıklı, çok acıklı bir azap vardır onlar için ya evet şimdi Cenab-ı Mevla Celle ve Alâ Hazretleri muhakkak ki Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip ona karşı az bir değer satın alanlar var ya işte onların yedikleri karınlarında ateşten başka bir şey değildir yani o yiyecek. O kazanç ancak ateş olur karınlarında. O gün Allahü Teala kıyamet gününde onlarla konuşmayacak. Onları temize de çıkarmayacak. Kıyamet gününde onlar için acıklı çok acıklı bir azap da vardır. Kab İbnü'l-Şeref bu Yahudi önder ve liderlerindeydi. Kab İbnü Esed, Malik İbnü Saif, Huyey İbnü Ahtab, Ebu Yasir İbnü Ahtab gibi Yahudi reisleri ve alimleri Yahudilerin avamından bir takım menfaatler elde eder, hediyeler alırlar, ahir zamanda gönderilecek peygamberin de kendilerinden olacağını umarlardı. Bu umutlarının tersine ahir zaman peygamberi onlar dışından Araplardan çıkınca başkanlıklarının ve menfaatlarının sona ereceğinden korktular da Tevrat'taki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vasıflarını değiştirdiler. Sonra bu değişik şekilde halka çıkardılar. Ve işte ahir zamanda çıkacak peygamberin vasıfları bunlar. Mekke'de çıkan peygamberin vasıflarına benziyor mu? Dediler. Avamda Tevrat alimleri tarafından yazılan bu vasıfları görüp Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselamın vasıflarından farklı bularak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadılar. İşte bunun üzerine Allahu Teala Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip ayetini indirdi. Demek ki bu ayet-i kerimenin iniş sebebi neydi? Yahudilerin reisleri gelecek olan ahir zaman peygamberinin kendilerinden olduğunu zanlı ile zan ediyorlardı ve kendilerinden geldi gelmediğini görünce Efendim ne yaptılar? Onun vasfını sıfatını değiştirdiler. Ve gelecek eğer ki onlardan gelmezse onların mevki, makam ve riyasetleri efendim işte onların idareciliği sona ereceğinden korktuklarından dolayı ne yaptılar? Allah'ın kitabı olan Tevrat'ı değiştirdiler. Kendi elleriyle Allah'ın kitabının dışında başka kitap yazdılar. Ve Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın da efendim o kitapta efendim vasfının sıfatını çıkardılar. Cenab-ı Hak hemen ardında, ''Ulaike işte onlar var ya, o Allah'ın indirdiklerini gizleyenler, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sıfatını gizleyenler, o Tevrat'ta onun sıfatını beyan eden o sıfatları gizleyenler var ya, ''Ellezîneşterevû'' ''Onlar satın alanlardır.'' Neyi satın alanlardır? Balalete sapıklığı satın alanlardır. Neye karşı? bil hüda. hidayete karşı sapıklığı alanlardır. Yani onlar sapıklı sattılar, yeri karşı şey karşılığını hidayeti sattılar yani doğru yolu sattılar, karşılığına sapıklık satın aldılar. Karşılığında onu aldılar. Vel azabı bil mağfireh. Azabı da efendim mağfirete karşı satın sattılar. Yani azabı satın aldılar, mağfireti sattılar. Hidayet yolunu sattılar. Yerine sapıklısı aldılar, efendim, mağfireti sattılar, yerine azab aldılar. Fema esbarahum, onları bu kadar sabrettiler nedir? Neye karşı? Alan nari ateşe karşı. Yani Cenab-ı Mevla, celle celaluhu, işte onlar var ya, o kitaptaki gizleyenler, şimdi bu her ne kadar, bu iniş sebebi, o Yahudilere efendim Yahudilerin o efendim korkusundan o kitabını değiştirdiğinden ötürü inmişse de hükmü genel manada efendim cemi'idir yani tamamen bütün insanlığı kapsar. Kim kitaptan neyi değiştirirse o hükmün kapsamı içine girer veya korkarsa söylemezse ancak can tehlikesi varsa bu durum karşısında. Mesela adamın efendim işte tehdit ediyorlar silahla tehdit ediyorlar ölümle tehdit ediyorlar. O tehdit noktasında hayatı tehlike geçiriyorsa geçici olarak efendim bazı şeyleri içinde saklayıp daha sonra söyler. Ama böyle bir tehlike yoksa bunu kesinlikle gizlemesi, kesinlikle şey yapması mümkün değil, caiz değildir. Ve haramdır. Dolayısıyla gizleyen de ancak işte Allah Celle ve beğen buyurduğu gibi onlar efendim sapıklığı, hidayete karşı sapıklığı efendim azaba karşısında mağfireti satın satarlar. Evet. Onlar işte onlar hidayete karşı sapıklığı bağışlanmaya karşı da azabı satın alanlardır. Onları ateşe karşı bu kadar sabrettiren nedir? Ya Lâlike bi enne bu işte bunun sebebi muhakkak ki bu, budur. Neye? Allah'a Allah'ın nezzele indirmesidir. Hangisi ne indirmesidir? El ve kitabı ne ile bir hak hak olarak, gerçek olarak indirmesidir. Ve inne şüphesiz ki ellezine <gülüyor> ihtilafu ihtilafa düşen ne de nerede kitabı kitap hakkında ihtilafa düşenler lefi içindedirler şikak bir ayrılık içindedirler ve uzak bir ayrılık içindedirler bunlar uzak bir ayrılık içindedir yani Cenab-ı Mevla işte bunun sebebi yani onları bu duruma getiren sebep nedir muhakkak ki Allah'ın kitabı hak olarak indirmesidir o kitap hakkında ihtilafa düşenler de şüphesiz ki uzak bir ayrılık içindedirler Yahudi bilginleri peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zincirinin son halkası Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam ile ilgili Tevrat'taki belgeleri bu belgelerde anlamını bulan sıfatlarını dini liderlik ellerinden çıkmasın diye gizlediler. Ayrıca Yahudiler kendi milletlerinden kendi milletlerinden bir peygamberin geleceğini bekliyorlardı. Yahudi olmayan Mekke'nin Kureyş kabilesinin oğullarından bir zatın Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam olarak peygamber olarak gönderildiğini duyunca tavırlarını değiştirdiler Tevrat'ta karışık bir durum meydana getirdiler ve inkara saptılar bile bile Hakk'a karşı gelip doğru yola girmediler evet bugünkü bu Kur'an-ı azim Şan'da efendim 176. ayeti sona erdirdik. Şimdi inşallah e, edeb-ül lisanda edeb lisanda geçen telaffuzu yasaklayan kelimelerde kalmıştık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe radiyallahu teala an hazretlerinin rivayet ettiği bir hadiste an Huzeyfe radiyallahu teala anhu An-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال la يقولون احدكم ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ما Şimdi Arapçaları zaman aldığı için bunun Arapçalar üzerinde durmak istemiyorum. Ee, sadece Türkçesini okumakla bundan iktifa ediyoruz. Hazreti Huzaife'den efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Hazreti Kuzeyfer rivayet ediyor. Biriniz Allah ve sen dilerseniz demesin. Lakin Allah dilerse ve sonra da sen dilersen desin. Allah ve sen dilerseniz demeyin yani. Bu yasak. Önce Allah dilerse sonra sen dilersen desin. Evet. İkinci bir hadiste Bakara şey, Edeb Lisanın 243. hadiste İbn Abbas radıyallahu teala anhu'dan bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi, onunla bir iş hakkında konuştu. Sonra, Allah ve sen dilerseniz dedi, bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, ''Beni Allah'a eş mi tutuyorsun? Yalnızca Allah dilerse.'' Bakın, ne önemli, dikkatli şeylerdir. Abicim hoş geldiniz. ''Allah ve sen dilerseniz'' dedi, Allah Resulü'nün ne? bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki beni Allah'a eş mi tutuyorsun yalnızca Allah dilerse di buyurdu evet 244. hadiste Ebu İmran El Cuni radıyallahu an dedi ki yetiştiğim insanların en faziletlilerinden dördü yetiştiğim insanların en faziletlilerinden dördü Allah'ım Bizi cehennemden azat et şeklindeki duadan hoşlanmazlar ve derlerdi ki azat edilmek ona girdikten sonra olur. Onlar şöyle dua eder, ediyorlardı. Cehennemden Allah'a sığınırız. Bakın Allah'ım bizi cehennemden azat et şeklinde duadan hoşlanmazlardı derlerdi. Az, azat edilmek ona girdikten sonra olur. Yani eğer mesela oradan o e, azat noktasını mesela or, o e, mesela gerçekleşirse olur. Onlar şöyle dua ediyorlardı. Ya Rabbi cehennemden sana sığınıyoruz. Allah'ım cehennemden sana sığınıyoruz derlerdi. Evet. Yine başka bir hadiste 245. hadiste Rabbi bin Hiraş'tan bir adam Allah'ım ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olanlardan Beni onun şefaatine nail olanlardan kıl dedi. Bunun üzerine Huzeyfe radiyallahu an dedi ki şüphesiz Allah müminleri Muhammed aleyhisselatü vesselamın şefaatine ihtiyaçsız kılacaktır. Ve onun şefaati Müslümanlardan günah sahiplerinedir. Yani Cenab-ı Hak öyle bir af-mağfiret sahibidir ki diyor o müminleri diyor, efendim hiç Resulullah'ın şefaatine ihtiyaç duymadan, yardımına ihtiyaç duymadan kendisi şefaat edecek. Ancak onun şefaati Müslüman günah günahkar sahiplerin, yani mesela Müslüman olup da günah işleyen kişilere o şefaat edecektir diyor. Rabbim inşallah onun şefaatine bizleri de nail eylesin. Evet, 246. hadiste Muhammed İbn-i Sirin radiyallahu anhudan birisi Şureyhin yanında şahitlik etti ve Allah'ın şahitliğiyle şahitlik ederim dedi. Şüreyh ona Allah'ın değil kendinin şahitliğiyle şahitlik et. Zira al Allah ancak hakka şahitlik eder dedi. Yani sen efendim belki yalan da şahitlik edebilirsin. Doğru da edebilirsin. Allah'ın şahitliği ise haktır dedi. Evet. Yine 247. hadiste İbrahim en nehaiden birisi kardeşine ey domuz derse Allah kıyamet günde ona beni yarattığımı domuz gördün der bakın benim yarattığımı domuz gördün navzu billah yani Allah Kurna yani demek ki sen benim sanatımı beğenmedin benim yarattığıma domuz dedin la havle ve la kuvvete illa 248. hadiste mücahid radıyallahu anh ölü için Allah seçti denilmesini çirkin görürdü 249. hadis İbrahim en an İbni Mesud'un kıraatı üzere denilmesinden hoşlanmaz. Şöyle denilmesini uygun bulurdu. İbni Mesud'un okuduğu gibi yani onun kıraatı üzere değil de onun okuduğu gibi. O nasıl okuduysa öyle okuyun. Öyle deyin. Yani bunlar telaffuzu yasaklanan kelimelerdir. Yine başka bir hadiste 250. hadiste El-Kasım bin Muhaymir'a'da radıyallahu anhudan haça yemin etmem bana göre bir kimsenin hayatına yemin etmekten daha iyidir. Bak haça yemin etmem bana göre bir kimsenin hayatına yemin etmekten daha iyidir. Bu sözüyle her ikisinin de haram olduğunu belirtiyor. Yani işte senin efendim haya benim hayatıma, senin hayatına veya haça yemin ederim. Bu ikisi de haramdır. Haç. Mesela Yahudilerin taktikleri haç. Heh. İşte Hristiyanların taktıkları haç. Evet mesela adam dese ki haça yemin ettim veya hayatıma yemin olsun dese bu yanlıştır çünkü ikisi de haramdır yine 251. hadiste Kab -el -Ahbar şüphesiz sizler babana yemin olsun ki Kabe'ye yemin olsun ki hayatına yemin olsun ki bakın ve bunun gibi şeyleri söylemekle şirk koşuyorsunuz sadece Allah'a yemin edin başkasına değil çünkü yeminin Yemin hani mesela adam diyor ki ya yemin et, de ki ben yemin ederim. E neye göre yemin edersin? Sen neye göre yemin edersin? Ben yemin ederim. E neye göre? Mesela efendim işte babamın başına, dayımın efendim işte şeyine, senin ömrüne gibi mesela bunlar haramdır. Ancak yemin ederseniz Allah'a, Allah'ın adına yemin edin. Yani vallahi, billahi, tallahi bunlar mesela Allah adına yapılan yeminlerdir. Bu konuda İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen rivayete göre Resulüekrem sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'ın adından başkasıyla yemin eder ederse küfür ve şirke girmiş olur. Bunu Hasan isnadı Tirmizi 1535. hadisinde rivayet etmiştir. Ya Yine 252. hadiste Ebu Hureyre radıyallahu teala anh'dan Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Sizden her kim lata yemin ederse hemen la ilahe illallah desin. lata yemin ederim uzaya yemin ederim işte menata yemin ederim işte efendim yemin ederim günümüzdeki putlara vesaire neyse yani putlar adına kim yemin ederse hemen la ilahe illallah desin efendim aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu hemen efendim o yani onun kefareti la ilahe illallah'tır. Yani lata yemin olsun değil çünkü ancak Allah'a ibadet edilir. Hoş geldiniz cümleten. Kim de arkadaşına gel hoş geldin yavrum. Arkadaşına gel seninle kumar oynayalım derse sadaka versin. Bakın la oynamadan ha. Seninle kumar oynayalım derse sadaka versin. Yani Allah'tan başkası adına yemin etmekle şirk düşüldüğü için kelime-i tevhidi söyleyerek imanın yenilenmesini, tecdidi iman deniliyor ya, kumar oynamayı teklif ederek günaha girildiği için de ona kefaret olarak salaka verilmesi emredilmiştir. Ya telaffuze çok iyi dikkat etmek lazım. Ağzda çıkan kelime neye göre, o hangi kelime neye çıkıyorsa mümin ona çok iyi dikkat etmesi lazım. 253. hadiste Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhudan Ömer bin el-Hatab radıyallahu anhudan işittim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki sizler şüphesiz sizler babalarınızın adına yemin etmekten yasaklandınız. Ömer Radyalan dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bunu işittim, işiteli onlarla yemin etmedim. Bunun işittim işiteli onlarla yemin etmedim. Yani ondan önce işte şimdi şu anda hale var mesela bizim doğu yöresi çok mesela babanın başı için, valla benim başım için, hayatım için Mesela işte e efendimin başı için, işte bilmem şu zatın başı için, işte hele bir mesela ilim sahada, ilmi sahada bir şey şey olmuşsa, biraz ileri bir e noktada mesela mesafe kat etmişse onun başı için diyenler ki bunlar mesela hepsi haramdır, haram kılınmıştır. Hazreti Ömer Radyalak'ın Hazretleri diyor ki, ben diyor bunu duyulalı beri daha o isimlerle, o şeylerle kesinlikle yemin etmedim. 254. hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anhıda Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki Üzüme kerm demeyiniz. Zira şüphesiz kerm Müslüman kişi için söylenir. Üzüme kerm demeyiniz. İnsanlar cahiliye devrinde üzüme inep kerm derlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inepin kerm diye isimlendirilmesinden yasaklanmıştır bu insanların şarap içmeyi güzel göstermek için kullandıkları isim idi ve kaldırıldı. Yani bu ismi mesela ne hani bu şaraptan dolayı bunu kullandıklarından dolayı bu ismi kullanmayın diye. Bakın yani ne kadar önemli ne kadar ince bir mesele burada, burada var. Evet. Yine bakayım o konu bitiyor mu? Evet. 255. hadiste Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah aleyhisselatü selam buyurdu ki biriniz canım habis berbat oldu demesin lakin canım sıkıldı desin yani canım berbat oldu mesela habis oldu pis oldu berbat oldu demesin lakin canım sıkıldı desin bakın kelimeler ne kadar ince bir mesele yani berbat oldum, değil mi? İşte pis oldum, değil mi? Ne oldu? Ne diyeceksin? Canım sıkıldı. Onu de. Yani o kelime yerine. Yine 256. hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Herhangi biriniz mülkünde bulunanlara kölem veya emem, kadın kölem demesin. Delikanlım ve kızım desin. Bakın. Köleleriniz de efendisine "Rabbim" desin. demesin efendim ve hanımefendi desin. Bakın. Şimdi rap kelimesi terbiye edici olduğu için yani insanlara da mesela kullanma şeyi ama fakat Allah'a kullanıldığı için insana yakışmaz bu mesela mesela kelime kullanılması. Yani emrinizin altında diyor bulunan kölelere bu benim kölemdir, benim efendim cariyemdir demesin. Ne ne desin işte mesela oğlumdur, kızımdır, buna benzeyen delikanlımdır gibi. Zira şüphesiz sizler Hepiniz de kullarsınız. Rabbisi ise Allah Azza Ve Celle'dir. Yani efendisine Rabbim demesin, Efendim ve Hanım Efendi desinler. Yani. Bu benim Efendimdir. Evet. Yine Hazreti Buhşureer R. A'nıdan Resulüllah Aleyhisselam buyurdu ki herhangi biriniz mülkünde bulunanlara yine mesela mülkünde, kendime tasarrufu altında kölem veya emem yani kadın kölem demesin. Hepiniz Allah'ın kölelerisiniz. Kadınlarınız Allah'ın kadın köleleridir lakin uşağım cariyem hizmetçim desin. Uşağım cariyem hizmetçim desin. Yani bu kölem mesela biraz köle kelimesi daha biraz hoş değil ya bu noktada. 258. hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan buyurdu ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafığa efendimiz demeyin. Yani münafık olan kişilere işte bunlar bizim efendimizdir. Zira o sizin efendiniz olursa Rabbinizi öfkelendirmiş olursunuz. Bakın ne kadar ince bir meseledir. Ya bugünkü münafaklara o yağ çekenlere ne demek lazım? Efendimdir, ağamdır, paşamdır, patronumdur, şudur budur. Evet. 259. hadiste Simak el-Hanefi'den İbn Abbas radiyala anılan tembelim demesinden hoşlanmazdı. Tembelim demesinden hoşlanmazdı. Bakın. Yani o bile hoş değil yani. Tembelim. Tembellikten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a sığınmıştır. Ya Rabbi tembellikten sana sığınırım demiştir. Ya 260. hadiste burayda radıyallahu anhudan Resulullah aleyhi buyurdu ki Kim ben İslam'dan uzağım der de bu yalan ise dediği gibidir. Eğer doğruysa İslam'a tekrar selametle dönemez. Nauzubillah. Kim? Kim? Ben İslam'dan uzağım, der de, bu yalan ise dediği gibidir. Eğer doğruysa İslam'a tekrar selamette dönemez. Yani İslam'da selamet bulamaz. 261. hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Biriniz dua ettiğiniz zaman Allah'ım dilerse demesin. Allah'ım dilerse demesin. Lakin kesin azmetsin, isteğini çoğaltsın, şüphesiz Allah verdiğini büyük görmez yani Allah'ım dilerse verirsin yani dilerse deme istekle gayretle daha çok hırsla Allah'tan iste isteğini çoğalt Allah sana o çoğalttığın isteğinde çoğalttığın şeyleri efendim vermekte büyük görmez verir evet evet şimdi Allah nasip ederse 262. hadiste kaldık bunun başlık olarak bir dahaki konumuz inşallah Lanetçiliğin kötülüğü yani lanetlenmenin lanetçiliğin kötülüğü ile ilgili bir başlıkla gelecek Bunu burada da sona evdiriyoruz Evet Akaid'de bir şey okuyoruz yine az bir şey okuyacağım fazla zaman ee, herhalde çok zaman kalmadı Evet Şimdi Akaid'de bu kalmış olduğumuz yerde devam ediyoruz hiçbir müsid ben müsidim demez diyor. Daima sureti haktan görünür. İshad eden, bozguncu olan hep sureti haktan görünür. Yahut batılı hak görür. Evet kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Ölçüye vurun. Tartın. Ölçün. Haller, hareketler, sözler, durumlar, davranışlar efendim mihenge uyar mı? Kur'an'a uyar mı? Sünnete uyar mı? Zira çok siliksiz ticarette geziyor. Çok siliksiz ticarette geziyor. Hatta benim sözümü de ben söylediğim için hüsnizan edip tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de müf müfsidim veya bilmediğim halde ifsat ediyorum. Öyleyse her söylenen söze sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta duyduğunuz her şeyi anlatmanız size yalan olarak yeter. Belki adam yalan konuştu. Hakka uygunsa sıkıntı yok Değilse ayrıdır İşte size söylediğim sözler Hayalin elinde kalsın mihenge vurunuz Eğer altın çıktıysa Kalpte saklayınız Heh. Bir söz var altın hükmündedir Bir söz var çöplük hükmündedir Efendim veya hurda hükmündedir Bakır çıktıysa Çok gıybeti üstüne ve bedduayı Arkasına takınız Bana dediniz gönderiniz Yani eğer mesela söylediğim sözler Mesela altınsa, altın değerindeyse, mihenk taşına uyuyorsa, Kur'an'a, sünnete uyuyorsa onu kabul edin. Değilse bana geri gönderin. Evet. Evet, hakkı tanıyan, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Zira hakkın hatırı alidir, yücedir. Hiçbir hatıra feda edilmemek gerek. Fakat şu hüsnizanınızı kabul etmem. Zira bir müside, bir desasa hüsnizan nasıl edebilirsiniz? Delil ve akıbete bakınız. Soru nasıl anlayacağız biz cahiliz sizin gibi ilmi ehli ilmi taklit ederiz bu bir soru sormuş bir ilim ehlinden cevap benden cahilsiniz fakat akıl, akıllısınız hanginizin zebip yani üzümü paylaşsam da zekavetiyle bana hile edebilir demek cehliniz özür değil yani cahillik özür değil hiçbir şekilde ben cahilim bilmiyorum bu bir özür değil. Bakınız günde beş defa geceli gündüzlü müezzinlerin yüksek sesle Eşhedü ve la ilahe illallah diyerek bu mübarek kelimeyi muhtelif ırk ve milletlerden meydana gelen bütün insanlığa duyuruyorlar. Değil mi? Hepsi de tam bir emniyete ve sükunetle onu dinliyorlar. Fakat ne yazık ki çoklarımıza zihinlerimize müessir olmuyor. Çünkü münadi insanların neye ve nereye davet ettiğini İnsanlar bu nidanın ne kadar yüksek bir manayı ifa ihtiva ettiğini, onları nasıl yüksek bir maksada ulaştırmanın rehberi olduğunu anlamıyorlar. Fakat bir gün gelir de bütün dünya bu davetin ne kadar ulvi bir hedefe, hedefi olduğuna anlar, meazin de tam bir ihlas ve samimiyetle bu niyetini ilan ederse o zaman dünyanın ...nasıl bir inkilaba sahne olacağını, yeryüzünün nasıl değişeceğini ve başka bir çehreye bürüneceğini göreceksiniz diyor. Heyhat, cahiliyet memesinden süt emen ve onun kucağında terbiye gören insanlık böyle bir çağrıya nasıl kulak verebilir? Ya ama aslında o münadı insanlığı, insanlığa şöyle haykırıyor... Allah'tan başka hiçbir hakim ve padişah tanımıyorum. La ilahe illallah diyor ya. Allah'tan başka hiçbir şey tanımıyorum. Sadece Allah'ı tanıyorum. İlahi kanunda, ilahi düsturdan, ilahi hükümetten başka bir kanuna, başka bir düsture başka bir hükümete teslim olmuyor, boyun eğmiyorum. Dünyevi olan mahkemelerden, kuvvetlerden hiçbirini resmen tanımıyorum. Allah celle celaluhun emrinden başka bir emre tabi olmuyorum. Cahiliyetten tevarüs eden hiçbir şarta, ölçüye ve kayda mukayyet değilim. Bazı insanların kendilerine izafe ettikleri beylik, ağalık, efendilik, şeylik gibi imtiyazlara da itib itibar etmiyorum. Hiçbir zengine ağalık, hiçbir dindar adamında kutsiyet izafe etmiyorum. Yani bütün bunlar hepsi Allah bunların hepsinden yücedir. Yani eşhedü en la ilahe illallah diyor ya Şehadetle bunu yani sen ikrar ediyorsun Hakka dayanmayan Hak olmayan Hakka inat ve muhalefet eden Hiçbir hükümet saltanattan korkum yoktur Ancak ve ancak Allah Celle Celaluhun irade ve takdirine Boyun eğer teslim olurum Bunun dışındaki Bütün canlı putları ve yalancı ilhaları Reddederim Kelime-i şehadeti okuyan müezzin Bu manada Efendim bunu okumalı, dinliğe de bu manada anlamalıdır diyor. Ya evet burada burada kalalım. Bir dahaki dersimize de efendim onun devamını okuruz inşallah. Evet şimdi bir kısa bir şiir okuyacağım. Cihad ile ilgili mal ile cihad. Malını sarf et sen cihadın yoluna. Küfrün çabaları çıksın boşuna. Bakma sen onların medyasına, basınına, sen sahip çık kendi medyana, basınına. Paranı verme küfrün medyasına, basınına, güçlenirler, verir, verdiğin parayla vururlar kafana. Ne olursun Müslüman kardeş atma sezirimi yabana, para verip de gazetesini alma dinine düşman olana. Küfür gazetelerini seni küfür gazeteleri seni sana vurdururlar. Senin verdiğin parayla holdingler kurarlar. Ondan sonra çıkıp da derler gericiler yobazlar. Sözüm ona kendileri o yobaz aydınlar. Gördün mü? Gördün mü? Sen paranı verdin seni yobaz yaptılar. Verdiğim paralarla köşeleri kaptılar. Müslümanın aleyhinde nice manşet attılar. Sen dinini, senin dinini tanımayıp ayaklar altına aldılar. Uyan behi hey Müslüman. Ne zaman uyanacaksın? Küfür gazetelerine daha ne kadar para harcayacaksın? Dinine kara kitabına çağdışı diyen zihniyeti hala tanımayacak mısın? Dinini her defasında ağzında dolayanlara hala alkışlayacak mısın? Ya Okuduğun gazete ve verdiğin dergiyi ve dergiyi dikkatle oku ve düşün. Senin Rabbin zinayı haram kılmış onlar reklam yapıyorlar düşün. Senin Rabbin içkiyi haram kılmış onlar teşvik ediyorlar düşün. Senin Rabbin kumarı haram kılmış onlar ruhsat veriyorlar düşün. Senin Rabbin kadına bakmayı haram kılmış onlar çıplak gösteriyorlar düşün. ...nice öyle manşetler atan gazeteler yok mu... ...senin Rabbin tesettürü emrediyor... ...onlar engelliyorlar düşün... ...senin Rabbin faizini faizi haram kılmış... ...onlar ise kredi veriyor düşün... ...senin Rabbin dinine bağlı kalmayı emrediyor... ...onlar uzaklaştırıyor düşün... ...paranı sarf etme dinini tanımayanlara... ...hiçbir eserini evine sokma dinini tanımayanlara... ...verdiğin paraları harcarlar içkiye kumara verdiğim parayla Allah'ın huzuruna çıkarsın, çıkma yüzü kara. Evet, şiirimiz de bu kadar. Şimdi e, fıkıhta biraz okuyacağım, birkaç dakikamız var inşallah. Fıkıhta 103. maddede ana çizgileriyle İslam fıkhının 103. maddesinde kalmıştık. 1. kitap 5. bölümün delilleri, 104. madde İstincan'ın delilleri. Geçen istinca'yı önceki dersimizde işlemiştik. Yüce Mevlamız Celle Celaluhu burada asla namaza durma. Ta ilk günden beri takva üzerine kurulan mescit elbette içinde içinde namaza durmana daha uygundur. Onda temizlenmeyi seven kimseler vardır. Allah da temizlenenleri sever. Bu da efendim Tevbe Suresi'nin 108. ayeti. Ebu Hureyre radiyallahu anhü'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den naklen şöyle buyurdu. Orada temiz olmayı arzu eden ve seven kişiler vardır. Tevbe suresinin 108. ayeti Küba'daki Müslümanlar hakkında nazil olmuştur. Küba mescidi var ya gittiniz gördünüz. Rabbim inşallah tekrar bize nasip etsin. Gitmeyenlere de nasip etsin. Bize de tekrar nasip etsin. Ebu Hureyre radiyallahu anhü'dan su ile taharetlenmelerinden dolayı bu ayet onlar hakkında nazil oldu. Dedi, rivayete göre metinde geçen Tövbe suresinin 208. ayeti kerimesi inince, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ensarı çağırıp, ''Ey ensar topluluğu, şüphesiz ki temizlik hakkında Allah sizi övdü.'' Ne güzel övünç değil mi? Ne güzel övgü. Mevla kulunu övüyor, diğer insanlara örnek gösteriyor. Sizin bu övgüye layık olan temizliğiniz nedir diye sormuş da Ensariler, biz namaz için abdest alırız, cünüplükten dolayı gusl ederiz ve abdestimiz bozunca da su ile taharetleniriz diye cevap vermişlerdir. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, işte budur temizliğiniz. O halde bu temizliğe devam ediniz buyurdu. Bu övgü, Allah ve Resulü tarafından tarafına verilmiştir. Ya, ya ne kadar güzel bir övgü. Allah kulunu övüyor. Allah kuluna efendim abdest aldığından, namaz kıldığından, taharet yaptığından ötürü övüyor ve onu insanlara örnek gösteriyor. Evet. Madde 105 su ile istincanın delili. Ebu Enes bin Malik radıyallahu an Enes bin Malik anlatıyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Defi hacet için dışarı çıktığında ben ve yaşıtım olan başka bir çocuk deriden yapılmış bir su kabı doldurur. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'a verirdik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o su ile istinca yapardı. Bakın istincanın delili. 106. maddede taş ile istincanın delili i̇bn Mes'ud radıyallahu anhü'dan şöyle buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük abdeste çıktı bana üç taş getirmemi emretti. Hazreti ben delillerini okumayacağım. Delilleri çok zaman aldığı için bayağı var. Buhari geç de geçiyor, Müslim'de geçiyor. Efendim etta cami üsülde geçiyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anhü'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi biriniz kazayı hacet, haceti yerine getirmek istediği zaman temizlik için yanına üç taş alsın. Bu taşlar ona yeter. Yani temizlik için üç taş yeteri miktarda kafidir. Evet. İstincan'ın fıkıh kitaplardaki yerleri ise şöyledir. O da baya bir uzundur. Onları efendim okumayacağım. Defi hacetle ilgili delillere gelince orayı koy, okuyup inşallah bitireceğiz konuyu. Ondan sonra bir dahaki başka bir başlıkla başlayacağız. Helal ihtiyacını gidermek için helaya giren kişinin şu duayı yapar. Zeyd bin Erkam radıyallahu anhudan peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Şu abdest bozulan yerler cin ve şeytanların bulunacağı yerlerdir. Bakın. Bazen insanlar cinleniyor ya, bazen insanlar deliriyor ya işte genelde bu yerlere dikkat edilmeyip o dualarla içeri girilmediğinden ötürü onun için sizden biriniz helaya girmek istediğiniz zaman vel desin. Erkek ve dişi şeytanlardan Allah'a sığınırım desin. Bunun Türkçesi bu. Erkek ve dişi şeytanlardan Allah'a sığınırım. O zaman Cenab-ı Hakk'a için Cenab-ı Hakta o şeytanlara karşı, o efendim şey, ee, cinlere karşı ne yapar? Müslümanları korur. Diğer bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helaya girdiği zaman Allah'ın ismiyle ey Allah'ım cin ve perinin şerrinden bu ve başka pisliklerden sana sığınır. Başka bir hadiste de böyle demiştir. Hz. Selman radıyallahu anh'dan rivayet olunduğuna göre kendisine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size abdest bozarken nasıl oturulacağına kadar her şeyi öğretti öyle mi? Öyle mi? Sorulmuş da evet salat ve selam onun üzerine olsun. Allah'ın Resulü bizleri büyük abdest bozarken su dökerken kıbleye yönelmekten sağ elle üç, üçten az taşla hayvan tezeyi veya kemikle taharetlenmekten menetti diye cevap vermiştir. Ya. Evet. Hadiste geçen soru müşrikler tarafından sorulmuştur. Bu soru da sırf Müslümanlarla alay etmek için sormuşlar. Ya siz öyle bir peygambere iman ediyorsunuz da haşa. Yani tuvalete nasıl girersiniz onu da mı tarif ediyor size? Ki onu mesela alay olsun diye onu söylemişler. Evet Konu bitmeyecek. Madde 108'de kalıyoruz. Kıbleye karşı e, önünü ve arkasını çevirmekten sakınmanın delilleri burada kalıyoruz inşallah. Evet. Bu arada kafamızda Efendim kafamıza takılan bir soru varsa ilave yapacağımız bir soru varsa Tamam Ondan sonra efendim bunları e, alalım Bundan sonra Muhammed Şami sen de sonra okursun Bunu hazırlan Tamam mı? Bu arada buyurun şey efendi herhalde Şöyle ben geleyim bir dakika Şöyle yakına gelin Ben şöyle yakına gelin Herkes Başka, a, şu. Çok evet, herkes... Şey, şey. yeter. Şey. yeter... Yeter... Yeter... Muhammed Enişte, Evet... Şimdi, evet. E, bu şeyde Allah adına kesilenden başkaları... Allah adından başkası adına kesilenlerden başkalarının haram olduğunu söylemiştiniz. Evet... Küçük bir açıklama yaptınız da ben daha detaylı bir açıklama istiyorum sizden. Allah adına kesilmek yani işte latın, uzanı veya başka birinin adına kesilmek haricinde dediğimiz gibi hiçbir şey adına kesilmemiştir şayet evet. hiç cesurken bir şey söylememiş ya evet. unutarak veya bilinçsiz veya bilinçsiz yani bir şey söylemeden kesmiştir veya da unutmuş kesmiştir tamnasılsa yani. Bu evet. e, Bunu biz yiyebilir miyiz? Yani bunu bilsek bir şey yani bilerek yesek olur mu? Yani, veya da bilmi bilmiyorsak da desek olur mu? Evet. Allah razı olsun. Şimdi Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri e, şu ayet-i kerimede e, bunu mesela ölü etinin işte e, siz mesela yoktunuz. İnnema şüphesiz ancak harame haram kıldı aleyküm size. Kim? Neyi haram kıldı? Meyte. Ölüyü. Yani ölü mesela nedir? Yani gayri meşru bir şekilde efendim bıçakla kesilmeyip kendiliğinden ölen. Daha ve demme ve demme bir de kanı. Daha ve lehme hınziri. Bir de domuz eti. Bunlar Wama ohle bihi hi hayırillahi Teala yani bir de Allah'ın adından başkası adına kesilen burada sizin sorduğunuz konu bura Sen bunun ardından şimdi yani bunlar nedir bir mesela haram olanlar meyte kan domuz eti ve Allah adının adının dışında Efendim Allah'ın adının dışında başka bir isimle Anılıp da kesilen hayvanlar Mesela efendim işte lat adına, uza adına, menat adına bu şekilde kesilen hayvanlar bunların hepsinin eti haramdır. Veya lat adına değil de bir şahs, Mesela bir efendim işte hoca adına, bir efendi adına, bir başka bir adına, hangi veya bir peygamber adına dahi bile kesilmez yani. Ancak ne yapılır? Mesela bir adak var diyelim bir şey adamışsanız Allah için. Mesela nasıl dersiniz? İşte efendim biz Allah rızası için... Cenab-ı Hak şu işimi efendim, haylisiyle noktalandırır sonra erdirirse ben de Allah rızası için onun rızasına onun adına bir kurban keserim. Bunda bir sakınca yok. Ama işte lat adına olsun, uza adına olsun buna benzeyelim. Bunların hepsini efendim, şeyleri yemesi haramdır. Yani bu etlerin tamamı haramdır. Şey durumuna gelince efendim işte e, mesela herhangi bir e, şey, e, mesela bilinmediği bir şey diyelim ki Mesela bilin biz, biz bilmiyorsak mesela kesilen bir şey Müslümanlar tarafından kesilmiş ama Müslim veya gayrimüslim. Mesela e, şimdi şeylerin mesela Yahudi ve Hristiyanların efendim şeyi de yani mesela yiyecekleri Allah Resulü Celle Hazretleri size helaldir. Sizin de yiyecekleriniz onlara helaldir. Şimdi niye? Helal oluşunun sebebi onlar da Allah'ın adını anıyorlar. Yani bundan ötürü. Ama tabi haram şeylere dahil olmak değil. Fakat bugünkü ehli kitap o da çok sakıncalıdır. Bunlar ehli kitaptan çıkmış müşrik olmuşlardır. Bunlarda da sakınmak e, en güzeli de takva olan yönüdür. Şimdi bunun dışında mesela eğer bir insan mesela Müslüman tarafından kesilmiş ama o unutmuş mu unutmamış mı şeklinde böyle bir durum karşısında efendim şey yapılmışsa bunun efendim ihtiyatı besmele çekerek Allah'ın adıyla yemektir. Çünkü kesilmiştir yani. Şer'i bir kesimle kesilmiştir. Şimdi bu belki unutkanlık olmuş olabilir. Belki cahil olmuş olabilir. İşte bu kesimi de çok iyi dikkat etmek lazım. Bu kesimi herkes mesela bilemiyor, beceremiyor ve dolayısıyla yani kesimin şartlarına uymuyor. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kurbanı keserken efendim Bismillahirrahmanirrahim. Yüze döndü ki ve hanif Müslüman ve diye bu duayı okur ve efendim e, besmele çektikten sonra bu e, keser bu duayı okurdu. Yani şimdi niye? Çünkü Müslüman yaptığı her şeyi Allah için yapması gerekiyor. Bak kesiyorsun yiyeceksin ama yediğin takdirde o sevaba dahil olabilmek için Allah'ın adını alman gerekiyor. İşte bu durum karşısında buna da dikkat etmek lazım. Bugün mesela karşımıza günümüzün efendim işte etleri çıkar. Bunlarda son derece çok iyi dikkatle mesela efendim e, dikkatli olmak gerekiyor. E, i̇htiyat noktasını gözetlemek gerekiyor. Her yerde et e, türü şeyleri yememek gerekiyor. Ben şahsen dışarı çıktım takdirde mümkün oldukça yani e, şey olarak ya, kuru ekmeğe bile razı olurum, ete razı olmam. Yani önüme geçseyle de razı olmam. Çünkü hangi et nereden gel gelmiş, nasıl gelmiş onu anlayamıyorsun bilemiyorsun. Ama mesela diyelim ki alırsınız kendiniz kesersiniz. Veya kurban etini saklarsınız. O işte kurbanla kestiğiniz işte etlerden diyelim ki onları şey yaparsınız. Bunlar afiyetle hiçbir sıkıntı şey yapmalar. Yiyebiliriz. Biliriz. Bunun yanı başında bugün en güzel et, en şeyden şüpheden uzak et balık etidir. Bunu da senat efendiler maşallah güzel bir şekilde şey yapıyorlar. Çünkü buna efendim ne haram bir şey girmiştir ne efendim Sunni bir şeyle müdahale edilmiştir. Ve Allah'ın yarattığı bu yaratıklar efendim Cenab-ı Hakk'ın izniyle en şüphesiz bugün yani günümüzde en şüphesiz mesela şeyli az et türünden bunlardır yani. Rabbim inşallah hepimizi haramlardan muhafaza buyursun. Başka sorumuz var mı? Anlaşıldı değil mi baba? Evet. Başka ilave edeceğimiz? Bir de e, baba şimdi bu helal haram noktasında yabancı yurt dışında veya da başka bir yerde e, ki artık şimdi Türklerin söylediğiniz gibi Müslüman olanların e, şeylerine de güvenilmiyor da kestiklerine. Evet. Bir de başka bir yerde olduğumuzu düşünelim. E, Müslüman olan olmadığı bir yerde. Evet. Şimdi et ürünleri tüketmek için mesela e, siz Yahudi ve Hıristlilerin yedikleri artık yenmez, yap, kestikleri yenmez diyorsun Çünkü onlar şirke bulaşmıştırlar. Evet. E, şimdi bazı Yahudi firmaları etlerini falan üretirken yaparken koşerli diyorlar. Yani evet. kesime İslam'ı bizim onların o işte şeriatına uygun kesin. Evet. Yahudi şeriatına uygun kesin diye bandırollü şeyleri var onların. Evet. E, uygulamaları var. Bunlar güvenler olur mu? Bizim için şayet yemeğe kalkarsak. Evet. Bu, bu durum sizin söylediğiniz yani mesela gayri İslami bir ülkede yaşayan bir insanın durumu için değil mi? Evet. Şimdi zaten bakın burada ayet-i kerimede geçtiği gibi ennema harreme aleykumul meytete ve dame ve lehmel hınziri bihi li gayrillâhi femenit Bak burada bir şeymişim. Mecbur kaldı. Bu mesela Cenab-ı Hak ne dedi? Allah muhakkak size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'ın adının dışında anılmayan her şeyi haram kıldı. Ve dolayısıyla Femenit durre kim buna mecbur kalırsa şimdi bir manada mecbur da kalıyorsun. Yani. Ne? Bu mecburiyet nedir? Bu mecburiyet ölüm tehlikesidir. Yani hayati bir tehlikedir. Ve bu durum karşısında efendim e, Hayati tehlike geçirdiğinden ötürü Gayra bağın zulmetmediği zaman Vela adin aşırı gitmediği takdirde fe, e, Fela isme, buna günah yoktur Aşırı gitmediği efendim kendi nefsine başkasının hakkına Girmediği takdirde bunun yemekte herhangi bir Sakınca yoktur örneğin dağın başındasınız Örneğin işte efendim e, çok şey müşkilat yerlerdesiniz ve bunu şey yaparken de Efendim bakıyorsunuz gerçekten işte e, hayatı tehlike geçiriyorsunuz. Bunların etinde yemeksin herhangi dinen bir sakınca yoktur. O hayatı kurtaracak kadar. Efendim e, bu şekil bunun yanı başında. Mesela işte gayri İslami mesela Müslüman olmayan bir ülkede diyelim bir insan yaşadığı takdirde bu tür şeyi gerçekten yani e, Allah adı anıldığı anıldığı mesela anıldığı mesela anlaşılırsa gerçekten bu bu isimle kesilmişse bunu yemede herhangi bir sakınca yoktur çünkü efendim din bunu caiz kılıyor. Ama eğer ki bu değil de mesela işte şimdi mesela bugün öyle bir e, Yahudilik ve Hristiyanlık çıkmış ki yani zaten bu Yahudilik ve Hristiyanlık din diye bir şey, din yok yani bunlar kendileri üretmişler. Bunlar mesela Yahudiler İsa'nın İsa, İsa Allah'ın oğludur diyorlar. Uzeyr şey, özür dilerim, ee, Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur diyorlar. Uzair, şey, Yahudiler de Uzayr Allah'ın oğludur. Yani Allah'a oğul istinad etmişler. E, dolayısıyla bunların kestikleri bu şekilde kanaat ve itikatta sahip olan Yahudi ve Hristiyanlar da bunların da efendim kestikleri aynen diğer müşrikler gibi haramdır. Yiyilmez. Ama bunun dışında efendim gerçekten yani e, mesela efendim e, Allah'ı tanıyarak işte efendim mesela Allah'a oğul isnat etmeyerek efendim işte kendi dininde bu şekilde devam eden bir Yahudi ve bir Hristiyan o efendim dinin esasına yani o dinin muhtevasına bağlı kalıp da, efendim bu şekil böyle bir durum karşısında bir Müslüman gayri İslami bir ülkede olursa bunu yemezsen herhangi dinen bilindiği takdirde bir sıkıntı yok. Ama bilinmediği takdirde, efendim et yemesem de olur Ne olur ki et yemem başka bir şey yerim. Giderim mesela şey alırım, efendim tavuk alırım veya işte efendim canlı bir hayvan alırım, keserim, kendim mesela şey yaparım, daha evli olur, daha da şeyli olur. Çünkü o durum karşısında Mesela burada ancak o tür yerlerde korunma ancak böyle olabilir. Mesela ki bırakın biz İslam ülkesindeyiz güya. Adı Müslüman olan bir ülkedeyiz. Bu İslam ülkesinde dahi bugün yediklerimiz mesela şüpheli çok şeyler var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir buyuruyor ki helal bellidir, haram bellidir. Bu helal ve haramın sınırı içerisinde efendim şüpheli olan şeyler vardır ki kim diyor bu şüpheli şeylerden uzak durursa ...namusunu, ırzını, dinini, şerefini, haysiyetini korumuş olur. Kim bu sınıra yaklaşırsa buna dalmış olur. Yani bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... ...koruda otlayan bir atın misaline benzetmiştir. Düşünün korunun etrafında bir at otluyor. Siz koru bilirsiniz değil mi? Memlekette böyle bir işte çayırı, bir bayırı, bir işte efendim sınırı koruma altına alıyor. Oraya hayvan girmesin, şey girmesin. Diyor işte Allah'ın haram kıldığı şeyler Allah'ın efendim korularıdır diyor. Kim bu koruya dalarsa, bu mesela koruyup mesela haram olan şey değil de, mesela şüpheli şeyler de korumak da Allah'ın sınırlarıdır. Yani bu takvanın gerektirdiği en güzel şeylerdendir. İşte onun için şüpheli şeyler, mesela sahabe-i kiram harama girer korkusuyla bazen mübah olan şeyleri bile terk ederlerdi. Evet. Günü, Mecmeni, bir günü, bir evet. Evet. Şimdi i̇nsanın sadece ot yiyerek, yeşillik yere geçemesi nasıl olur bilemiyorum ama mesela evet. etin her türlü taşımak için çok iyi maddede yiyecekler vardır. Yani. Evet bunu şey olarak mesela bazen yurt dışında çalışanlar mesela adam diyor mesela etlerin ismini koymuş adam şu inek etti, bu domuz etti, bu şu etti, bu bu etti, bu bu etti. Hepsini mesela etleri sıralandırmış yani. Bu at etti, bu eşek etti. Hepsini böyle sıralandırmışlar. Yani orada gittin takdirde işte sıralandırmışlar da yani bu sıralanmasının yanı başında kesilmesi önemli yani. Kesimle nasıl kes, kesimle kesilmiştir? Burada mı kesilmiş? Allah mesela efendim öldürmüş mesela, kesmiş veya işte efendim Allah'ın adını anmadan kesmiş. İşte bu böyle bir et de haramdır yani. Ama mesela gerçekten o ölesi bir durumda sakınmanın en güzel yolu ya kendin canlı olarak hayvan alırsın. Mesela işte horuz alırsın, tavuk alırsın veya efendim şey alırsın mesela koyun keçi neyi mesela güzel güç neye yetiyorsa alır mesela kesersin koyarsın dolabına yavaş yavaş azar azar yersin. En güzeli haramda kaçınmanın yolu en güzeli yoldur. Evet. Evet. Koşerli. Evet. Bunların Müslümanların bunu yemesi caiz olur İşte e, bu caiz olabilmesi için işte dediğim, dediğim gibi mesela yani düşünün eğer ki bir bunu kesen bir Yahudi Uzeyr Allah'ın oğludur inancında, düşüncesinde, akaidinde ise onun kesimiyle işte her ne kadar helal gıda Yahudi şeriatına göre e, mesela koymuşlarsa da yine haramdır. Çünkü e, yani onun itikadında şirk var yani mesela Hristiyan için de böyledir Müslüman için de mesela adam da mesela diyelim ki Allah Müslümandır ama fakat efendim Allah'ın adını anmıyor mesela keserken efendim başka bir adı anıyor bu, bu isimle anıldığı takdirde efendim onun kesimi de helal değildir ancak helal olan bir şeyi Allah'ın adını mesela anmakla kesilip helalliğini o noktada ispatlanmış oluyor bunun dışındakile de haramdır yani bu o itikada yani itikada çok iyi dikkat etmek lazım. Gerçekten. Yani onu kesen o Yahudi firması, o Yahudi efendim işte patentli olan efendim e, kaşe koşerli mi dediniz? Koşerle mi dediniz? Koşer mesela dediğiniz efendim o şey eğer ki mesela o inancını mesela inancında Uzeyir Allah'ın oğludur itikadına sahip birisi ise zaten kesinlikle hiç mesela şey değil. E işte bilemezsin yani bilemediğin için de şüphe var orada. He. de Helal mi olur yani? Besmele her her çek, çekilen kesilen hayvanda olması gerekiyor. Hangi hayvanı kesiyorsa o hayvanın besmeleyle çekin çek kes, kesilmesi gerekiyor. Şey Siz hani e, şayet şey adına Müslüman boş kesilmiş. Yani, bir Şey kesilmiş bunlar. Bunları yemek olmaz değil mi? İşte bu yani boş kesilmiş de yani şu, bu ke kesilen mesela ya şimdi Cenab-ı Hakk'ın bize yani şey mübah olduğu bir şeyi eti helal kılmak için o et, etin Allah'ın adıyla mesela kesilmesi durumunda mübah olur. E kesin Bu şeyle kesilmediyse e, o etin de yemesi mübah olmaz yani. yani. Evet. Ona sakınmak gerekir. Yani işte onun e, bizim mesela e, babanın bir kardeşi vardı. Allah rahmet eylesin vefat etti. O e, şeyde mezbanede çalışıyordu. Kasımpaşa'da o zaman için ne bu işi e, ha, ne, ne hay hayvanların bunu yere ne diyorlar ona. He mezbaha mezbahada çalışıyordu. O diyordu mesela biz besmeleyle kesiyoruz ama mesela e bunu bu in ina, namazın yazdığı olanlar gene bunu yaparlardı. Bunun dışındakiler yapmıyorlarmış. Yani işte ona da iyi dikkat etmek lazım yani. Onu mesela hatta o e, buyurduğunuz şey e, şekilde mesela adam tavu afersin pisliğiyle beraber şeyin içine kazan içine koyup böyle kaynatarak öyle mesela şey yapıyorlarmış yani. Bu ya, yani. Evet. Ya. Ya. Bir ya. Sığ evet. Batırıp, batırıp, yani yani yani. Evet. İşte öyle yapıyorlarmış yani. Ha. Hazırlasınlar. Vallahi babacığım. Allah yardımcımız olsun. Bu, bu nokta çok e, sıkıntılıdır. Rabbim günahlarımızı affetsin inşallah. Evet Başka sorusu var mı? Var. Bazı firmaların isimleri var. Evet. Fir firma isimleri var. Mesela biz o firmalara bakarak biraz da şey yapıyoruz. Mesela, mesela tavukta erpiliç var. Ee, kendi şeylerinde İslami usullere uygun olarak kesilip dağıtıldığını şey yapıyor mesela. Üzerinde mesela basa basa şey yapıyor. Helal gıda sertifikası da almış mesela bir firma. Ya ona bakarak genelde alıyoruz baba. Bilmiyorum artık. Yani gidip görme şansımız yok. Yani öyle bir şey değerlenme şansımız yok. Yani onun söylediğine binaen şey yapıyoruz. Evet. Bir de bir şey daha soracağım baba. Ticarette de e, hani şey gayrimüslimlerle alışverişte e, mesela bu konuda belli bir ölçüt var mı? Eee Mesela yiyecek noktasında şeyi yaptık ama alışverişte, ticarette bu konuda bir şey var mı? Yani Konuş, bir sınırlama veya şey. Evet. Şimdi e, bu helal gıda sertifikasıyla işte efendim biz İslami usullere, ölçülere göre kesiyoruz diyen firmalar e, gerçekten sahipleri Müslümansalar Bunda söylüyorlarsa caizdir. Dolayısıyla eğer ki diyelim o ihtiyaten mesela o tür şarta mesela belki binaen çok mesela e, kamil manada olmadıysa Müslümanın efendim yapacağı o gelen eti besmele çekerek yemesidir. Ama dediğimiz şekilde bu şartlara haiz ise bu şartlara haiz değilse ondan kaçınmak evli olanıdır. Yahudi gerek işte gayrimüslim efendim insanlarla ticari ilişkiler noktasında ticari ilişki efendim mübahtır helaldir yani. Ama bir yere mesela kadar helaldir. Ölçütü vardır. Mesela diyelim ki bir efendim beldede sizin gibi iman etmiş bir Müslüman kardeşiniz var. Aynı şeyi o da satıyor, Yahudi de satıyor, Hristiyan da satıyor. Müslüman dururken oradan almak uygun olmaz. Çünkü efendim bir bu, ikincisi ikincisi efendim eğer o Yahudi ve efendim şey Hristiyan, Müslümana harbi halindeyken düşman halindeyken, dinini ayaklar altına alıp çiğneme halindeyken basınıyla şeyle şey ile onların hiçbir ürününü almak caiz değildir dine. Çünkü onların, onlara yardım, yardım etmiş olup onları kalkındırıyorsunuz. Ama maalesef bugün öyle bir duruma gelmişiz ki onların ürünü olmayan hiçbir ürün var mı? Her türlü ürünü adamlar yapmışlar. Efendim dolabından tut en ufak şeyine varıncaya kadar her türlü şeyi şey yapmışlardır ve efendim Müslümanlar da bundan uzak kalmışlar. E dolayısıyla öyle bir duruma gelmiş ki yani dünya adeta onların virüsüne bulaşmış kusulamıyor İşte onu ihtiyatını, en uygun olanı, efendim, yani kalbin din noktasında mutmain olacağı en güzel yolu seçebilmek için kalbin rahat olduğu yerleri seçmek lazım. Evet. Başka e, soracağımız bir şey var mı? Evet. Buyurun. Buyurun. No, e, burada bir şey merzunlu. Allah'ın ayetlerine az bir paya satmak e, bu e, nüzul sebebini söylemiştiniz ama evet. bunu günümüze uyarlarsak Allah'ın ayetlerine az bir paya satmak nasıl olur? Evet. Allah razı olsun. Çok güzel ve fikir açıcı bir soru. Şimdi bak burada sale efendim o geçti. Eee. Ne deriva geleyim? Şimdi bu konuyla Allah'ın ayetleri satma konusunda çok ayet kelimeler var. Walla teşteru bi ayet ise menan qalila. Sajnabak burada buyuruyor ki, söz bilsa, inna mahkki elledine yektumu ne, elledine o kimseler ki yektumu gizliyorlar. Neyi? Ma o bir şey gizliyorlar ki enzele indirdi kim? Allahu Allah'ın. Allah'ın indirdiği bir şeyi gizleyenler var ya diyor muhakkak ki onlar diyor. Neden? Minel kitab-i kitaptan. Allah'ın kitaptan indirdiği bir şeyi gizleyenler ve eşterune satın alanlar var ya. Ayet satmak. Biz bunu devamlı söylüyoruz ya. Mesela Allah'ın dinini adam mesela çalışmadan, çabalamadan ayat sırtında para kazanıyor. Din sırtında para kazanıyor. Fal, fal işte Kur'an falı diyor, şu falı diyor, büyü diyor, şu diyor, mevrut diyor, şu diyor, bu diyor. Mesela dinin hep dinin sırtına yüklenerek Allah'ın hükümlerini gizliyorlar. Efendim Allah'ın hükümlerinin arkasına sığınarak para kazanıyorlar. İşte bunlar var ya diyor. Ve yeştarûne bihi ona karşı semenen az bir pahaya değiştirenler. Galilen az bir pahaya. Yani Allah'ın ayetlerini az bir pahaya değiştirenler var ya diyor. Ulaike işte bunlar var ya. Maye ekulune, onların yedikleri fibotunihim karınlarında illa başka değildir nar ateşten başka değildir. Yani onların kazançları o efendim ayeti satarken ayeti efendim değiştirirken ayetin hükmünü gizlerken insanlara hakkı anlatmaktan mesela çekinirken onu gizlerken onu insanlara anlatmazken bunu mesela sırtında efendim gidip işte diyelim ki Mevlud'un sırtına arkasına sığınarak ...para kazanma... Buna, ...bu yolla kazanılan... ...herhangi bir madde ve menfaat... ...efendim o kişinin... ...karnına ateşten başka bir şey sokmaz diyor. Ancak bunu yapar diyor. E, aman yapar nasıl olur? Bunu yapar ama... ...Ve lâ yukellimuhumullah... ...Allah o gün konuşmayacak onlarla. Böyle yapanları... ...Allah'ın ayetlerini gizleyenleri... ...Allah'ın ayetlerini satanları... Valla yükellim Onlarla konuşmayacak kim Allahu Allah neden nerede yeme gününde el kıyamete kıyamet günde Allah onlara konuşmayacak valla yüzek kıyım onları temize çıkarmayacak temizlemeyecek mizhekiyetmeyecek valla onlar için vardır azabun bir azab elimin çok acıklı bir azap vardır yani Allah'ın ayetlerini bu şekilde satanlar için elem verici bir azap vardır. Şimdi bu satma nasıl olur? Adam, adam kalkar. Allah'ın hüküm ve efendim ahkamını gizler. Kalkar mesela, sadece Kur'an'ı bir mezar kitabı haline getirirse bu da satmadır. Mevlidün arkasınıza bu da satmadır. Veya Kur'an, değil de Kur'an'ın hüküm ve ahkamını anlatmaz, ilahi anlatır, bu da satmadır. Bak dikkat buyurun. Yani Allah'ın kitabının üst önüne neyi geçirirse Allah'ın kitabını efendim satmış gibi bir durum olur ki bunların kazancını sağlamak herkese haramdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme efendim birisi Kur'an öğretmişti ee bir birisine efendim sallallahu aleyhi ve selleme o Kur'an öğreten kişi efendim o kişi o Kur'an öğretene bir ok hediye etmişti bir ok yaydanlı hediye etmişti o da demişti ki ya ben bu ok yaydanlığı efendim bunun ancak bununla Allah'ın düşmanlarıyla savaşır o yolda kullanırım. Bakın dikkat buyurun çok ince bir mesele bak. Ne ne niyetle alıyor? Bir menfaat yapmıyor. Cebine alıp mesela para kazanmıyor. Karnını doyurmuyor. Menfaat elde edemiyor. Ben de bunu alırım. Bana o cihadın emri ulaşınca Allah'ın düşmanlarıyla bunlarla savaşırım. Bak geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Allah Resulü aleyhi ve sellem diyor ki işte böyle böyle eğer sen kıyamet gününde ateşten bir oktanlık boynuna atılmasını istiyorsan kabul et diyor. Bakın. Ya bugünkü efendim insanların durumuna gelince işte o açıdan mesela adam kalkıyor ne yapıyor? Kur'an'ı mesela gidiyor mezarın başında parayla okuyor. Kur'an parayla okunan kitap değildir. Efendim Kur'an'ı Parayla okunan Kur'an haramdır Özellikle Hanefi mezhebinde Bu haramlığı daha çok kesindir yani Diğer mezheplerde bazen Efendim bir e, Şey vermişler efendim, Açık yol var ama Fakat o yolu da Efendim o yolu da Bugün efendim açmak en Kapatmak en güzel yoludur. Çünkü efendim Bu şeyle insanlar Kur'an'ın arkasına sığınacaklar Kur'an'ın madde ve menfaat çıkarı aleti haline getirmiş olacaklar. Ee, ondan şimdi mesela bu ayet bu ayet-i kerimenin nüzul sebebi nasıl nasıldır? Bakın dikkat buyurun. Katib İbnü'l-Eşref, bunlar Yahudi efendim şeyleri, reisleri. Katib İbnü Esed, Malik İbnü Sayf, Huyey İbn Ahtab, Ebu Yasir İbn Ahtab gibi Yahudi reisleri ve alimleri. Yahudilerin avamından bir takım menfaatler elde eder, hediyeler alırlardı. Avam tek kesiminde. Ahir zamanda gönderilecek peygamberin de kendilerinden olacağını umarlardı. Bu umutlarının tersine ahir zaman peygamberi onların dışında Araplardan çıkınca başkanlıklarının ve menfaatlerinin sona ereceğinden korktular. Tevrat'taki Hz. Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'a ait vasıflarını değiştirdiler. Dikkat buyurun. Sonra da bu değişik şekilde halka çıkardılar. Ve işte ahir zamanda çıkacak peygamberin vasıfları bunlardır. Yani vasıfları kendileri uydurdular. Mekke'de çıkan peygamberin vasıflarına benziyor mu dediler. Avam'da Tevrat'taki alimleri tarafında yazılan bu vasıfları görüp Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in vasıflarını farklı bularak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadılar, inkar ettiler. Bunun üzerine Allahü Teala indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip ayetini indirdi diyor. Şimdi Bakın bu ayetin nüzul sebebi bu efendim Yahudiler Yahudi alimlerinin Allah'ın kitabını değişikliğe uğrattığı için ve Yahudi reislerin peygamber aleyhissalatü vesselamın kendilerinden gelen bir peygamberin o peygamber o kavimden o milletten o ırktan olmadığını görünce riyasetleri İdari, i̇dari sistemleri Efendim siyasetleri elinde gideceğinden koruduklarından ötürü Ne yaptılar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin O vasını değiştirdiler Yani dolayısıyla Allah'ın kitabını Olan efendim o günkü mesela Efendim geçerli olan Mesela Kur'an germeden Efendim Tevrat efendim şeriat kitabıydı Müslümanların şeriat kitabıydı Yahudi kitabı değildi yani Şeriat kitabıydı efendim Fakat onu değiştirdiler değiştirdiğinden ötürü efendim avam da bunlara tabi oldular efendim hatta ve hatta mesela Me Mekke Yahudiler derlerdi ki gelen peygamberin hakkı için bak gelen peygamberin hakkı için o peygamber gelecek biz onunla birleşeceğiz sizin kökünü, kökünüzü kazıyacağız. Ne zaman efendim o peygamber geldi sallallahu aleyhi ve sellem efendim şeyleri Mesela o peygamberi inkar edenler iki onlar oldular. Halbuki Cenab-ı Hak Cellevalı Hazretleri hemen başka bir ayette buyuruyor ki, Allah size kitabını indirdi. Kitabını indirdi. Efendim, elinizde o peygamberin sıfatlarını doğrulayan, onun efendim geldiğini size müjde veren bir kitap var. Kitap geldiği halde, bu kitap elinizde olduğu halde, siz nasıl insanların inkar edenen iki olabilirsiniz diye onları ihtar etti. İşte onun için bu noktada her ne kadar bu nuzul sebebi bu Yahudi alimleri ve efendim reisleri, başkanları, bakanları hakkında ilmişseler de efendim bunun hükmü o ayeti değiştiren herkese şamildir. Mesela onlar Tevrat'ı değiştirdi. Günümüzün Müslümanı da Kur'an'ı tarif ediyorlar. Kur'an'ın yönünü değiştiriyorlar. Kur'an'ın üzülünü değiştiriyorlar. Kur'an'ın hareketini değiştirmeye çalışıyorlar. Veya Kur'an'ın hükmünü gizliyorlar. Adam mesela bir ayeti okuyor, bir diğer ayeti mesela okumasına müsaade etmiyor. İnne dinle anla Allah'ın İslam'ı mesela müsaade etmiyor. Allah katında din ancak İslam'dır. Çünkü Yahudi'ye dokunacak. Niye? Yahudi'ye dokunduğu için, Hristiyan'a dokunduğu için bu sefer efendim, işte onların, onlarla olan diyalogları bozulacak. Ee, e diyalog bozulacak diye Allah'ın dini, Allah'ın kitabı mesela gizlenebilir mi? İşte onun için bunlara iyi dikkat etmek lazım. Bu arada sor başka sorumuz var mı? Baba, tamam mı baba? Anlaşıldı mı bu konu? Hı hı. Evet. Ben bir şey Peki baba şimdi bu ayetin rüzul sebebine baktığımızda e, kendi menfaatleri doğrultusunda o zaman e, ya ayetlerin hükmünü değiştirip Heh? veya da kendi menfaatlerine göre onu yorumlayıp o şekilde mesela e, bir kendilerine bir payda elde etmek için yapılan e, kısmı ilgilendiriyor. Peki e, bu Kur'an kurslarında veyahut da e, işte medreselerde öğretmenlik veya hocalık yapan veya gelir kaynağını oradan elde edenler için de bu şey söz konusu değildir herhalde. Değil mi? Yani şimdi yap, verilen hizmete karşılık Mesela maaş alınıyor ve bunu hani meslek mesleki olarak yapılıyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ee, Tabi ailesinin geçimini içinde bir, bir nevi şart oluyor. Bu durumda nasıl ne olur? Evet. Allah razı olsun yavrum. Şimdi hiçbir şekilde namaz kılma karşılığında efendim Kur'an öğretme karşılığında hiç kimseye maaş verilecek diye İslam tarihinde böyle bir şey geçmemiştir. Son zamanda bizim Türkiye'mizde Cumhuriyet'in kurulduğundan bu yana bu ortaya çıktı. Niye çıktı? Çünkü dini yok ettiler. Kitabı yok ettiler. Her şey alt üst oldu. Artık insanlar dinden kaçmaya başladılar. Bu sefer efendim hilafeti kaldırıp yerine efendim Diyanet'i yerleştirdikten sonra e bu sefer maaşı ister istemez vermek zorunda kaldılar ki yoksa maaşla onları orada tutabilirlerdi. Başka türlü tutamazlardı. Asr-ı Saadet döneminde Bu görevi yürüten hiçbir insan Bir ücretle bir maaşa şey ihtiyaç duymadan Zaten onların herkes kendisi Kendi geçimini kendi eliyle Mesela tedarik etmeye çalışıyordu Bakın en canlı En mesela dirayetli En mesela yaşanmış bir Mesela şeyi söyleyeyim size Hazreti Eubakr Radyaların Hazretleri Halife seçilirken Kendisine mesela bakın Şimdi bir halife İşini bırakır, Müslümanların işine yönelir değil mi? Her şey mesela onun elinde kalır. Halife seçildiği günden İslam'ın efendim Beytulmal efendim İslam bütçesi denilen efendim o Beytulmal'da ona bir maaş bağlandı. Dikkat buyurun. O o maaşı bir kuruşuna dokunmadı. Aldı, gelen maaşı koydu sanda Birikti, birikti, birikti, birikti. Hastalığı çoğalınca efendim o maaşı indirdi Aşağı Hazreti Ömer'i çağırdı Dedi ki şu maaşımı Ben efendim Beytulmal'dan aldım Gerisin geriye Tekrar Beytulmal'a efendim iade ediyorum Vakf ediyorum Hazreti Ömer bunu görünce eyvah dedi Valla senden sonra idareler çok zordur e Peki geçimini nasıl sağladın Bağımı sattım Bahçemi sattım tarlamı sattım kendi geçimimi bununla sağladım. Hazreti Ömer'in efendim döneminde Şam'a gidecekler. iki tane bir, bir arkadaşıyla beraber gidecekler. Dediler ki biz efendim develer çok. Mesela o şey develeri, zekat develeri çok. Mesela yüzlerce deve var. İki tane deve alalım. Bakın. İki deve alalım. Efendim o iki deveden, efendim, biri sen, biri ben binerim, o şekilde gideriz. Hayır, bir deve bize yeter. Bir sen binersin, bir ben binerim. Bu dünya liderlerin, efendim, kulaklarını çeken bir hadisedir. Dünyanın hiçbir yerinde yaşanmış bir şey değildir. Hazreti Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hariç, 23 senede dünya düzenine dünyaya dünya dünya düzenini efendim şeye dize getiren bütün saltanatları yıkıp yerine İslam'ı hakim kılan efendim bütün imparatorlukları yerle bir eden 23 sene zarfında hiçbir şahsa bu nasip olmamış Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dışında. Ve canlı olarak sahabeleri de bu şekil onu yaşatmışlar ve devam ettirmişler. Bakın gel biniyorlar şimdi şeye, deveye bir Hazreti Ömer biniyor arkadaşı devesinin dizginden tutup çekiyor belirli bir yerde o yorulduktan sonra o biniyor öbürü çekiyor tam Şam'a geleceği yerde bir çamurlu şeye denk geliyorlar çamurlu bir efendim e, nehire denk geliyorlar o, o arada şey sırası Hazreti Ömer'e geliyor inme sırası öbür arkadaşı binecek Arkadaşı ısrarla olmaz ya emir el müminin diyor. Bakın emir el müminindir bu yani. Müminlerin mesela İran'ın, Irak'ın, Suudi Arabistan'ın dünyanın lideridir yani. Dünyanın lideri. Tek bir karşısında başka ikinci bir lider yok yani. Efendim böyle bir efendim vasfa bir sıfata sahip olan bir insan Ya Ömer Şam halkı zevke sefalete çok düşkündür. Senin bu perişan halini görürlerse onlar belki İslam'a karşı efendim şeyleri sarsılır. Sen gel, sen efendim burada sen bin. Geçtikten sonra ben bineyim. Kardeşim dedi. Allah dinini tamamlatmıştır. Allah'ın dini kimsene, kimsene, kimseye muhtaç değildir. İnsanlar dine muhtaçtırlar. Varsınlar böyle Ömer'i tanısınlar. Hadi gel bakayım kıyas et. Şimdi biz meseleye bakarken yıkım geçirmiş, zelzele ve depremler altında kalmış, efendim, o yıkımların enkazı altında kalmış Müslümanlık, yerine tamamen efendim, başka kabuslar, başka kaoslar, başka sistemler yerini almış, biz bugün değerlendirmeleri bakarken oraya göre bakıyoruz. Halbuki değerlendirme öyle değildir. Değerlendirme hiçbir şekil öyle değil ve öyle de gelmez yani. İşte ondan dolayı yapacağımız efendim en güzel şey bizim mesela namaza karşı hiçbir şekilde ücret almak helal değildir. Ezan okup, okuyup ezana karşı hiçbir şekilde ücret almak helal değildir. Açın İslam tarihine bakın böyle bir şey göremezsiniz. Ama dediğimiz gibi işte son zamanın efendim şeyleri çıktı işte efendim biz buna da imam demiyoruz namaz memuru deriz. İmam yok. İmamlık statüsü de yok onlarda bak. Dikkat buyurun. Gidin bir araştırın. Olmaz mı baba? Buyur. <gülüyor> Vallahi ben yapmam. Ben yapmam. Yaşlıktan olur <gülüyor> adam Eğer Müslümanlar topyekun bir şey haline gelirlerse efendim o zaman efendim o Müslümanın şeyi geride kalmaz zaten. Ben şeyde Suudi Arabistan'da bir tane gence rastladım. Bir araba çevirdik. Bizi işte bir yere kadar götürdük. Yolda konuştuk. On bir tane kardeşiz dedi. Hep on de hafızız dedi. Bakın. Benim babam 110 yaşındadır dedi. 110 yaşındadır imamdır. Camide imamlık yapıyor. Bir Allah'ın kuruda bir kuruş para almış değildir diyor. Ben böyle bir, bir, bir imamın elini değil ayağını da öperim. Evet. Evet baba, buyur. Hocam eskiden bizim köylerde imamların maaşı e, yoktu. Şöyle vatandaş tahıl zamanı geldi mi? İşte bir horop bir tane şey imama buğda, bir tane şey de becciye buğda, bir tane muhtara buğda. da. Evet. Böyle işte o köyün dini ve kanuni yönetimiyle olan insanlara şey çeviriyordu. Mısır, Arpa, Buğda veriyorlardı. Evet. Devlet değil de halk vatandaş veriyordu. Evet. Bu uygun mudur, caiz midir acaba nasıldır? Şimdi e, eğer ki muhtaç sahibi ise halkın sadaka ve zekatlarından ona vermesine dinen bir sakınca yoktur. Halkın mecbure yok. Siz bana vereceksiniz. Adam şimdi geliyor. Bizim bir arkadaş anlatıyor. bir Ben diyor bir gün bir yerde diyor dört tane efendim Mevrut han, Mevlüt okuyacaklar. Bir milyarla konuşmuşlar. Mevlüt'ü okuyacaklar. Dikkat buyurun. Ya okuyacakları yarım saati geçmez. Yarım saat içinde adam başı iki yüz elli bin lira alacak. Diyor efendim kendi aralarında konuşuyorlar. Ben de diyor kulak misafiriyim onlara. Ya arkadaş siz niye iki milyar istemediniz diyor. Bak. Yani yarım saatte 250 milyona razı olmuyor da 500 milyon alması gerekiyor. İşte böyle bir şartta koşma koşulmazsa o kişi zaten şu, abi mesela şu var. Bakın düşünün. Siz Allah için kalkın yola. İnsanlara efendim faydalı olmaya çalışın. Ummadığınız şekilde Allah rızkınızı gönderiyor zaten. Bu şekilde o cemaat zaten efendim o insanını boş bırakmaz. O cemaat o efendim alimini boş bırakmaz. O cemaat o alim mesela kendisi tokken o alimi aç bırakmaz. Allah bir şekilde onun rızkını gö gönderir. Cenab-ı Hakk ayet-i kerimede buyuruyor ki siz Allah'a gereği gibi iman edin. Ummadığınız yerde kuşlar nasıl rızıklanıyorsa siz de öyle rızıklanacaksınız. Bakın şöyle bir kuşlara dikkat etmek lazım. Sabah kalkıyorlar aç karına yuvalarına uçuyorlar. Çalışanı yok, fabrikaları yok, tarlaları yok, bağları, bağları yok, bahçeleri yok. Peki sabah kalkıyorlar, uçuyorlar akşama tok karnına yuvalarına dönüyorlar. Hı. Yavrularına getiriyorlar. Yavrularına ağzına koyuyorlar. Buna kim veriyor? İşte onun için yani gereği gibi bir mümin Allah'a iman ederse o sonra o Müslümanın efendim başkasını yük olmasına gerek yok ki. Kalkar çalışır. Kendisine bir geçim kaynağını şey yapar. Dinini de yürütür. Devam ettirir. Hiçbir sıkıntı da olmaz. Bir ee, imamlık yapabilmesi için en azından iki saatte bir o camide bulunması lazım. Hangi bir iş yapması lazım ki bu imamın hem o işini iki saatte bir bırakıp gelebilecek imamlığını yapacak, hem halkla ilgilenecek, hem insanlarla ilgilenecek, hem de dönüp işini yapacak, işini aksatmayacak. Yani bu çok zor olan, çok zor bir iş. Hani köyde olduğunu düşünsen köyde yine öyle. Hem tarlasına gidecek, tarladaki mesafeyi kat, işte bu Süre, orada çalışma süresi hem de o Mesela kış aylarında çok kısa sürüyor Mesela yaz biraz daha uzuyor da araları Yani sadece imamlık Namazdan da ibaret değil İnsanların içinde bulunması lazım Yeri gel ders yapacak, işte insanlarla Şey yapacak, yardım edecek, işte Dini hususlarda şey yapacak Yani tamamen haklı bir şey olacak, bir şey olacak Hem de o arada Kendi geçimini sağlayacak Benim duyduğum kadarıyla, duyduğum değil okuduğum kadarıyla şey yazıyordu. İşte fıkıh kitaplarında e, bu alimler, müştehitler bu şeye, hani e, medrese hocalarına, e, alimlerine hani bu ilmin ölmemesi için, hani geçim kaygısından dolayı bu işlerin aksamaması için e, ücretle çalıştırmaya caiz vermişler. İşte. Caizdir diyoruz bize zaten onu söylüyoruz söylüyorlar. Mesela hani bu son zamanda daha çok mesela yani bu son zamanlarda daha çok meslek halini almaması şartıyla sıkıntı yok. Caizdir. Zaten bunu mesela hatta sorunuzu bitirip bunu Üzker, yani imamlık da <gülüyor> halen aynı fikir <fikirlemeyizdiğiniz> ama <gülüyor> söyleyeyim de yani <gülüyor> <gülüyor> maaşlı imamlık olmaz mı? Teka soruyorum. <gülüyor> evet. evet. Şerat-ı de böyle mi? Buyur. Şimdi e, diyorum ya mesela eğer bir insan mesela halkın geneliyle uğraşıp da yani geçimini sağlayacak vakit ve zamana ihtiyaç değilse mesela eğer, niye halifenin mesela malda maaşı var demek ki caizdir. Ya bu cevaziyet var, yok değildir yani. Ama bunu meslek haline getirerek namaza karşı mesela efendim şey olmaz. Bugün insanlara mesela efendim 1,5 2 milyar maaş ödeniyor bir imama. Adam gidiyor mesela dini bir meseleyi soruyor ona cevap veremiyor. Bu nasıl imam? Ben buna mesela çok çok şahit oldum. Neyse baba, He? Cevap verirse bu din için efendim hayatını ortaya koyarsa efendim dine hizmet amacıyla yola çıkarsa herhangi bir sakınca yoklar alabilir. bir sakınca da yok tabii ki. tabi ki. Tabii. Şimdi ha. tabi tabi günümüz için değil mi? Tabii tabii. hakkıyla yerine maaş bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Caizdir sadece. Ama bak şunları da mesela ben bazı şeyi de gördüm. Irak'ta bir imamı gördü. Sene 90 e, hacca gittiğimiz tarihte. Şimdi adam bir tarafta efendim camide imamlık yapıyor. Emin olun. Öbür tarafta da baktım bay ile bahçesiyle adamın elleri, elleri ayakları böyle efendim toprak içerisinde toprakla uğraşa uğraşa böyle efendim nasıl toplamıştı. Adam kendi geçmeni, kendisi şeyini de öyle sağlıyor yani. Ya, ya. İşte, evet. Evet. Evet. <gülüyor> alan da, açmış <gülüyor> adam, <gülüyor> ticaret, ticaret, ticaret, ticaret, yerleri vardır. Bilmem ne zengin. yok. Görev şimdi görevi aksatmadı mesela Müslümanlara yapacağı hizmeti aksatmadığı mesela müddetçe efendim e, tabii namaz memuru değil. Fetva memuru efendim Kur'an'ı öğretme memuru, fıkım memuru, İslam tarihini öğretecek. Yani şimdi bizdeki mescit anlayışı, mes ruhlar mescitte diriliyor aslında. Bugün ruhlar o mescitlerin ruhları sökülmüştür. Kurulmuştur. kurulmuştur yani. Çünkü eskide dikkat buyurun, mücahitlerin mesela savaş meydanlarına, cephelere giden en çok mesela mücahitler mescitlerde çıkmışlar, medreselerde çıkmışlardır. Me Allah Resulü'nün mescidi, bakın, bir manada, efendim, İslam hukukunu tesis eden bir mesese yeriydi. Bir manada tarih yeriydi. Bir manada gaza yeriydi. Bir manada askeri tecizat orada donanırdı. Nikahlar orada kıyılırdı. Bugünler bu mescidler hangi mesela? Adam namaz kılıyor, mescidi kapı kapısını kapatıyor. Canlı olarak o yaşadığım bir şeyi anlatayım. Aşağıda Akşemseddin Camisani bir düğünümüz olduğu yer var ya. Orada biz e, bir hoca efendiyle şey yapardık, mutala ederdik. Böyle gider ders yapardık. Allah gani gani rahmet eylesin. Vefat etti. Şimdi oradaki çevre, yahu işte efendim bu e, kalorifer bunlar için mi yanacak diye bize tepki göstermeye çalıştılar. Biz de boykot ettik. Kalorifere hiç yanaşmadık. Dedi kaloriferlerimiz de yanmasın. Yakmadık, yaktırmadık. Ondan sonra e, ve camiyi terk ettik. Daha gitmedik camiyete. biliyor musun? Yani o kadar bir cami eğer ki eğer ki mesela Müslüman gidip orada ilmini tahsil etmiyorsa, orada Kur'an'ını öğrenemiyorsa, orada efendim dinini öğrenemiyorsa, e o bir efendim resmi bir müessese haline gelmiş olur, bunun dışında başka bir şey de görmez. ve bugün öyle. Ezan oku, ezan zamanı aç, ezan zamanı dışına kapat. İşte onun için mescitler bir manada askeri kışladır, mücahitleri yetiştirdiği kışladır, bir manada ilim yuvasıdır. Bir manada tekkedir. Bir manada ziyarettir. Bir manada efendim zikir yeridir. Bir manada Kur'an tilavetin yeridir. Yani bunlar hepsi mesela mescitlerde yapılan şeylerdir. Nikahlar orada kıyılır. Düğünler orada yapılır. Ama maalesef bugün tam onun ruhu ee, tamamen sökülmüş şey atılmıştır. Işte, Hocam olsun. Ya. Ondan sonra Taliban savaştı. Ya. <gülüyor> öyleymiş, işte. Evet, evet umanlar, alemler yetiştirdiği işte tabi. Çünkü Taliban boz boz üstüne kapatan Taliban. Evet. Ya ya. Siyo evet. evet. Başka soracağımız, ilave yapacağımız bir şey var mı? Buyurun. hani bu Allah'ın dinnaz bir paya satmayın derken ayet-i kerimede. Evet. <gülüyor> yani bu satma şekli direkt Neyse, sizin söylediğiniz şekli değil. Ben şu şekilde söylemiştim. Ee, şayet bir yerde ee, günlük hayatın evet. yaşanması için mesela düzenin mesela bizim düzenimiz Türkiye düzeni. Evet. Allah'ın dinini satmak derken Allah'ın dinini ayetlerini bir rafa kaldırıp kendi kanunlarını, kendi nizamını koyup kendi çıkarlarını sürdürmek şeklinde bu satış olmaz mı yani? Aynısı, değişmiş çok. Aynısı, değişmiş çok. Bu da satış başka bir yönü. Satış başka bir yönü. Düşünün şimdi mesela siz kalkıyorsunuz. Kalkıyorsunuz mesela efendim Allah'ın Allah'tan ilmiş olan bir kitabı kaldırıyorsunuz rafa. Allah. Diyorsunuz ki buna ihtiyaç yok. Bu çöl kitabıdır. Bu bedevilerin kitabıdır, nauzu billah. Bunun efendim işte asrı geçti, devri geçti. Bu bizim efendim hayatımıza hükmedemez. Bakın dikkat buyurun. Hayatımıza hükmedemez. Bu asırda rejim rejim olur mu? Bu asırda efendim işte e, hırsızlık yapanların eli kesilir mi? Bu asırda efendim işte zina yapan rejim edilir mi? Bu asırda efendim işte e, şu şu şu şu mesela İslam hükümler uygulanır mı? Dediği takdirde bitmiştir. E, dolayısıyla bu hem Allah'ın ayetleri yok etme hem paya paha, satma şimdi bugün tamamen e, bugün bizim efendim yaşadığımız durum bunun tam, tam tersidir yani. Şimdi sana görevli veriliyor imamlık. Evet. Diyor ki sen benim işte efendim yeşilliği koruma haftasını anlatacaksın. E bu da Allah'ın ayeti, ayetinin önüne bir perde çekmektir. Evet. Yani ben sen bir peygamberi şimdi mihrap harp mahali demektir. Mihrap harp mahali demektir. Yani orada kişi harp halindedir. Başta nefsiyle şeytanla Allah'ın düşmanlarıyla harp halinde olan bir mümin, peygamberin makamını, makamını işgal etmiş olan bir imam, peygamberi temsilen orada ordadır. Eğer peygamberi temsilen orada değilse orada olmamalı. Mesela o yani. Evet. Evet. Tamam mı abi? Hı -hı. Peki. Hı -hı. Sıkıntı yok. Muhammed Şamil, hazır mısın? Gel bakalım. İşte sağ gel. İman Bismillahirrahmanirrahim İman O iman bize lazımdır her zaman Her şeyi Okumuyor Her yönüyle açıklıyor Her yönüyle açıklıyor bize Kur'an Ölü kalp kalplere olur bir derman talimatı verir ilahi ferman imanın ilk şartı Allah'a inanmakla başlar taut ve taut ve taut ve putla, putlara karşı kut, kutlu savaşlar Allah'ın Allah'ın dışı dışında kimseye eğilmez başlar bunun için ve, ve verilir kutlu savaşlar peygamberimiz peygamber peygamberimiz peygamber zılandır rehberimiz hem de kılavuzumuzdur hem hem kılavuzumuzdur hem de önderimizdir her yönüyle onu takip e ederiz biz biz geçi Getir, getirdiği deva hem hem aladır. Hem aladır hem temizdi Temiz. Önük yıl boyu 13 yıl boyunca uzun bir zaman durmadan Allah'ı anlattı, anlattı her an. Dedi ki insanlara haydi Allah'a edin iman. Bu müşrikler ona karşı koydular her an o mübarek insan durmadan hep didindi yeri döşek taşı yastık edindi o mübarek insan deli denildi durmadan tebliğ eder fethet fethet eder gönülleri Müşrikli, müşrikler o mübarek zeta Hep saldırı, saldırıyorlar Akıllarının Olmadığı bir noktada var De, Dediler ki Bir tek Allah olmaz Haşa Lat ve Uzza Uzza menatta var Putların Korumak için anladılar Karar Aldılar karar Duyurdu o yüce insan bir tek Allah'a gelin, İman edip edip Allah'a a, a kurt gelin. Müşrikler dediler ki putlar bizim Allah Allah'ta senin. Dediler ki o o kıyafiller bunlar Allah'tan değil sen, senin fikrin. Dediler ki ya Muhammed dil uzatma putlara. Dünya, dünya dünyada ne İsters, istersen onu ve verelim sana. Dedi ki ey müşrikler iste, istemem. Bir bir şeyinizi davetim imana davetim ima, imanat imana benim ücretim alemlerin Rabbi olan Allah'a. Dediler ki istersen ve verim en güzel kızı, Be, benzer yoktur onun dünyada yıldızı. Yeter ki sen rah, rahat bırak putları, K karı kızı senin olsun de dava uğruna koydu koyduk ca canımızı. Dediler ki ya Muhammed seni seni edelim zengin Bula, bulalım sana bir esin. Senin eş zengin, senin de, dengin tevhidi ihma ihmal ile istemem zengin o mübarek zattır Muhammed Emin dediler ki ya Muhammed seni edelim başta baştan başkan putlara dil uzatma Uz, uzak dur onu her an uzak durmazsam seni kaybet kaybederiz her an tek liflere aldırış et etmedi etmedi o yüce insan Am amcasına ba baskın yap yaptılar her her zaman Ç çaresiz kaldılar bulmadılar her bulmadılar derman dediler ki sen yeğenine ye söyle her zaman aldırış Et, etmezse Etmezse bunu temizler kan Bu sözleri du Duyan o yüce insan bi Bir eline güneşi Bir eline ayı versen Her an Buna müsaade Etmem hiçbir zaman Dava adını canım koydum Her an Hayatının sonuna dek, dek du Duyurdu O davayı Gece gündüz demeden Anlatır o mevlayım, mucize, mucize ile ispatlar o mübarek mübarek devayı kafirlere bırakmaz o mübarek safayı. Ne? Evet. Dirne sağlık yavrum, Allah yardımcın olsun, Rabbim zihinizi artırsın. Başka sorumuz, ilave yapacağımız bir şey var mı? Hocam, ha, evet. Mesela, saniye saniye amcaya tamamdır. Harf Amcaya gidiyor. Allah Allah tutsun dedi ki, imamlar dedi maaşı alacak, vay ticaret dedi uğraşmayacak. Doğru mu? Yani maaşı imam diyor, çalışın imam. maaş alacak, başka ticaret dedi ki uğraşmayacak. Diyor. Ticaret uğraştığı zaman diyor, caminin işleri de komple geri kalır. Doğru mu? Heh. Bizim şimdi orada ben, ben tanım böyle bir şeyle var. Adam şimdi mesela müezzin ticaret yapıyor. Adam şimdi <gülüyor> ya, yazlık aldı. Ara araba aldı. iş yeri açtı. Bakıyorum vazife, vazife vazifeleri hep şeyle maskı da. Ne olacak bu şeyin hali? 80 senesinde söylemişti. Bu Allah dostu ismini söylemek <gülüyor> istemiyorum. Dedi ki imamlar katil sürat ediyor ticaret yapmayacak ama şimdi mamalar hocam çoğu çoğun altında arabası var. Üzeri arabası da çoğun altında arabası var. Bunlar daha ziyade mevzu okumaktan değil mi şeyde? Çok şey. Evet. Bu ticarete girmiyor mu? Evet. He? Ticaret, resmen ticaret, değil mi? Evet, evet. Bu, bu arabayı neyin naci altında adam 30-40 milyon araba var. Bu arabayı bilmiyorum maaşın hacı gözüm kesmiyor yani. Fakat yüzdüğü benim tahminimə göre mevzu okuyorlar, Kur'an okumayı diyor sağ olsunlar. Benim, benim he? <gülüyor> Yok benim Yurası'yım. Ben çok ben çok tanıyorum ya öyle hocalar. Altında <gülüyor> var, var, Var var var. Senim imam var. Ya, Pazarlıksız yani. gitmiyor şey. Evet. Mevdada. Yani, Se sesi hangi... de güzel. Evet. Göçmen bey evet. hanım diyor ki diyor bir annem Elasi söyledi. Her cemaati ağlatı diyor. Şey mevdede gitmiş. <gülüyor> Sonuçta <gülüyor> i̇şte oraya getireceğim. Evet. Bence sakıncalı yani o imamların böyle ticaret yapması. Değil mi? Değil mi hocam? Değeri kalmaz. İtifar kalmaz. İtifar kalmaz. Ya. İtifar kalmaz. İtifar kalmaz. Allah'a emanet olun. Sağ Şimdi o mübarek Allah dostunun söylediği doğrudur. Tabii ki Allah razı olsun. O şunu söyle, mesela şimdi şu şekil söylemiştir. Yani eğer bir insan din adına bir yere, yere mesela görevlendirilmişse o dini hizmetin dışında başka hizmetle meşgul olmamalı. Heh, mesela o efendim görevinin haricinde efendim işte diyelim ki mesela yatsı namazından sonra kalk sen ta öğlene kadar, aç, sabaha kala git nereye gidersen git sıkıntı yok. O, ona bakarsan ta, adam tayin ediyorlar, adam yerini ağır bırakıyorlar, adam başka mesela ya, bir işi çıkar gider o sıkıntı olmaz ama fakat alınan bir şeyin hakkını ödemesi gerekiyor. Bak mesela ee, bu mesela hac umre yolunda o kadar insanları görüyorum. Ya gelen bir tanesi ilahinin dışında başka bir şey bilmiyor. Adam hafızdır. Kur'an okum ilahi okuyor. Ondan sonra işte dediğin gibi insanlar da ağlıyorlar. Ha, ha hoca ne güzel okudu be diyorlar. Ee, bu ilahi, ilahi ilim değil ki. Yani bu da dolaylı yollarda ayetin önünü kesmektir. Allah'ın hükmünün önünü kesmektir. Evet başka... Buyur. Evet. maalesef. aynen evet. Başka soracağız. Nasıl bir şey var mı pek? Vesallallahu aleyhi ve sellem Muhammedun Nebiyul Ummi ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifûn. Esselamu alal murselîn ve elhamdülillahi rabbil âlemin. Fatiha ma'a salavat. Allah müsaad. Evet cümlemizden. Cümleten şimdi tekrar hoş geldiniz. Dersin ahengi bozulmasın dedik. Ondan dolayı şey olmadı. Hocam